Efendim merhabalar hayırlı akşamlar TIBNET ekranlarına hoş geldiniz soruların peşindeye hoş geldiniz her hafta olduğu gibi yeni bir soruların peşindesi ile karşınızdayız her hafta olduğu gibi elbette çok kıymetli hocamız İhsan fazlıoğlu ile birlikte hocam hayırlı akşamlar hayırlı akşamlar efendim. nasılsınız teşekkür ederim bugün sizi gelirken de söylemiştim bir parça yorgun gördüm var mı arka planında demek ki öyle bakıyorsun yorgun bakıyorsun o da mümkün doğru <gülüyor> sizi çünkü nadir yorgun görüyorum Eyvallah, ee, o yüzden hususen de almak istedim iyisiniz hocam inşallah Allah'ım günlerimizi rahatlasın amin ecmain ee, kıymetli hocam birkaç notum var yine her hafta olduğu gibi ee, bu hafta e, bir sonuç fotoğrafı e, geçen haftaki programı önceki haftaki programımızı e, da öngörerek Söylüyorum. Bir e, yeni bilginin doğurduğu şartların e, sonuçları ve bağlamı ne oldu? Bilginin dolaşımı bağlamında zannediyorum. Orada biraz e, seyredeceğiz. Evet. E, i̇nşallah. E, eyvallah hocam. 6 Recep 1444 imiş bugünkü tarih. Onu da belirteyim. E, notlarımdan ilki e, siz de az önce öğrendiğim duyurusunu yapmışsınız. E, sosyal medyada. Divanil Lugati Türkün e, yazarı değil tabi. Orijinal kopyasını bulup kültürel hayatımıza kazandıran tesadüfen bulan, evet. tesadüfen bulan. Yani aradığı bir tabii kitap değildi yani. Ali Emiri Efendi'nin e, vefat. Yok o tüm kitaplar arayan bir adam. Ha, eyvallah. Zaten o tür insanlara gelir. Aşkla, şefle, ihlasla kitap dostu. Bir kitap için yemeğine gidebilir. Hakkında öyle bir şey vardı. Ruh taşınız diyeyim hocam. <gülüyor> Estağfurullah. <gülüyor> E, dolayısıyla e, hakikaten e, Türk kütüphanacılık tarihine e, çok önemli katkılı olan bir insan. Aynı zamanda yazar tabi yani evet, Diyar, Diyarbakır şairleri diye değil mi? Kendisi Diyarbakır'lı zaten. Evet. Yazmalar kurumundan çıktı değil mi o eser? Çıktı diye biliyorum hocam. Baskısı ben, var mı bilmiyorum ben ama. Ben de öyle biliyorum. PDF'si yani var. Dolayısıyla Allah rahmet eylesin hakikaten e, anılması gereken, hatırlanması gereken, unutulmaması gereken bir şahsiyet. Eyvallah. 23 Ocak 1924'te vefat etmiş. Bir tarafıyla şeyi düşünüyorum hocam, Divan-ı lugat Türk'ü, Türkçe'nin ilk ve en eski sözlüğü, ansiklopedisi, pek çok şeyi diyebileceğimiz bir büyük eser. Onun varlığının bilinmediği bir dünya. O da enteresan. Ya şöyle, da bir böyle lisesi. bir eserin olduğu biliniyor tabii. Zaten onun zihninde olduğu için onu tanıyor da. Ama yazma nüshası gelmemiştik. Yazmalar dünyasında olaylar, Matbu dünyadaki gibi, basmalar dünyası gibi gitmiyor. Hmm. Çünkü bin tane basmıyorsunuz bir kitaptan e, Bir iki tane, üç tane üretiyorsunuz. Eğer ders kitabıysa çok üretiliyor. Başına bir kaza geldi mi kaybolup gidiyor. Yani İslam dünyasının, benim tahminim bunun için bir araştırma yapmadım ama e, yaklaşık yüzde kırk ile altmış arası kayıptır zaten. Ee, eser. Hatta tabii böyle bir çalışmayı da düşünüyoruz arkadaşlarla. Hmm. E, kayıp eserler. Eyvallah hocam şeyi sorayım. İlk aklınıza gelen e, eseri merak ederim bir tarafıyla. Şimdi yazmanın peşinde kayıp yazmalar burayı konuşuyoruz. Sizin e, pek çok var ama peşinde olduğunuz. Ya ah şunu e, bir ele geçirebilsek çok var canım. O. Dediğiniz ve ilk aklınıza gelecek olan hani bunu söyleyince şimdi e, çok olduğunu biliyorum. Mesela e, ilk bir Osmanlı'da ilk yazılan matematik kitabı Ali bin, e, bin Hibetullah'ın yazdığı Menhajusal. Kayıp mesela. Tarih aralığı ne? 1389'larda yazılıyor Bursa'da. Mesela bunun, bunu bulmak isterim açıkçası. Bu e, Kayıtlarda bilinen ilk. Bilinen ama kayıt. İlk Osmanlı döneminde e, yazılan ilk matematik kitabı. Hani benim çalıştığım konularla alakalı olayım. Ee, eyvallah. Bazıları buldum yani peşinde olduğum bazı kitapları buldum. E, ama bulamadığımız çok kitap var. E, mesela Ali Kuşçu'ya nispet edilen mekanik kitabı. Et ilmin heyye. Kayıp. Hiç kimse görmedi. Abi. Hiç kimse görmedi. Bulamadı kendisi. Yani. Sizde tabii şey vardır. Pek çok var bir kısmını biliyorum. Aleymiri Efendi gibi e, tesadüfen denk gelip başka bir şey ararken tabii, tabii, yıllar çok... önce aradığınız bir şeye. Tabii tabii. tabii. Böyle en büyük e, son zamanlarda gene aklınıza ilk gelecek şey var mıdır? Bir keşif. Yani e, şu yakın bir zamanda o, o tür bir keşif yok. Yani tesadüfen bulduğum ama. Geçen programda söylemiştik, bu son e, Eylül, Ekim, Kasım 40'a yakın e, yeni yazma tespit ettik. Tabii. Eyvallah, eyvallah Bunlar, bazıları bir kısmı katalogda, ama şey değil. E, gündemde değil, içeriğiyle, başlığıyla, yazarıyla. Son dönemlerde bulduğumuz, belki en ilginç yazma, Mehmet Arıkan'ın, e, değerli meslektaşım, genç meslektaşım, e, bulduğu e, geometri ve astromik kitabı Merv bölgesinde teif edilmiş büyük ihtimalle e, bu tür şeyler her zaman oluyor hala e, hem kütüphanelerde Hatta kartotekslerde adı geçmeyen eserler var hem de ha. bir de e, belirli ailelerin elinde bulunan bölgeden e, bölgeye değişiyor oralardan gelen eserler oluyor bazen Böyle şaşırtıcı bir şekilde Ali Emiri bundan avcısıydı yani kitap Avcıydı. kitap dostuydu eyvallah evet. rahmet olsun tamam. e, diyelim Türk kültürüne büyük bir e, katkı, katkılar sağlayarak e, çekildi gitti bir diğer notum hocam e, Türkiye evlatlarına kendisinden başka bir şeyle meşgul olma fırsatı vermiyor. Ahmet Hamdi Tanpınar diyen Tampınar. 24 ondan, Ocak ondan bir geçen haftalarda Tanpınar'dan bilmiyorum bahsettik Doğru, doğum günü vesilesi mi bahsettik evet, Tampınar şu sıralarda gündemde Türkiye'de biliyorsun aslında pek gündemde bir şekilde. Evet, pek çok eser yazdı. Onun öyle bir şey var. Acaba beni hatırlayacaklar mı diye bir şey var biliyorsun cümlesi. Evet, evet. İşte Üsküdar sahillerinde dolaşırken benden bir beyit okuyacaklar mı? Hı. Böyle bir korkusu var. Evet tabii son dönemin önemli. Modernleşmeyi en iyi anlatan. ve Modernleşmenin Türk toplumu, Türk zihni üzerindeki etkisini, dönüşümlerini en iyi anlatan yazarlardan biri. Romanlarıyla, şiirleriyle. ...çok iyi de bir Türkçe ustası tabii. Evet. Onun da 24 Ocak 1962'ymiş. Evet. E, vefatı anmış olduğu e, Sizin zannediyorum zaten tanıştığınız bir isim. Bir başka isim daha. E, Orhan Okay. Allah rahmet eylesin hoca, onu tanıyorum tabii. şahsen de tanıştığı. Yakın zamanda evet, zaten. Dönemi, Onun mi? doğum günü hocam. Öyle mi? Allah. 26 Ocak 1931'miş. Evet. Orhan hoca tabii çelebi, derviş, nezaket timsali bir insan... Ve son Türkiye'de bir tarih üzerine çok önemli çalışmaları var. Eyvallah. Allah rahmet etsin. Amin diyelim hocam. Son iki notum kaldı. E, bugüne denk geleni e, artık bir özel isim değil, bir kavram. Onu biraz da uzun konuşmak istiyorum doğrusu. Ama öncesinde Hattat, Ebru sanatçısı, Keman Keşş, ee, mücelli, gül yetiştiricisi ve devam etsem saymaya muhtemelen sanatkarlar böyle olur genelde. Ee, bir süre sayabileceğim. Necmettin Nec Nec Okyay'ın Nec Nec Nec evet. ee, evet. doğum tarihi hocam. Evet. 140 yaşında. 28 Ocak imiş. Evet, ee, Allah daha uzun ömür versin. O da Kültür kü içerisinde. E, yaşar. Kültürünü e, o, tam ınkıtağa uğrayan devrede var olup da onu sürdürebilen... İşte bunlara taşıyıcı diyorum ben. Taşıyıcı evet, taşıyıcı diyorum. Öyle çok isim var. Hemen hemen aralığında. Süheylü Ünver Hoca da evet. rahmetli. Böyle büyük bir taşıyıcı. Yani aslında köprü yıkılmış. E, Karşıdan buraya ne getirebiliriz? Hmm. E, bunun yollarını aramış bulmuş insanlar pek çok şeyde taşıyorlar açıkçası. E, aynı zamanda şahsiyet abideleri. Hmm. E, olarak da. Zannediyorum Necmetin Okyay e, bilinen biri. Yani okula okul adı evet. verilmiş az çok kültürümüzde karşılığı olan bir insan. Tabii daha da fazla olması lazım. Evet. Allah rahmet eylesin. Eyvallah hocam. Son notum da yine tam bugüne geliyor. 28 Ocak 1920. İstanbul Mis işgal altındayken hmm. İlsaki e, Milli'nin ilanı. ahd Milli'nin ilanı. Bunu biraz uzun ya, uzun konuşmaya gerek yok. Hala o ahdimizde sadığız. Çünkü Hı. sadakat çok önemli biliyorsun. İnsanın bir şeye, yani bence bir insanın kimliği, kişiliği, şahsiyetini ne dersen de niye sa sadakat duyduğuyla alakalı. E hatta bir insanla tanışıyorsan önce onun neye sadık olduğuna bakman lazım. Neye sadık? Hazreti Ebu Bekir'in rakabı sıddıktır biliyorsun. Aynı kökten geliyor. Sıddık, çok sad sadık olan demek. Buradaki sadakat körü körüne bir sadakat değil. Bir tercih üzere yapılan bir sadakat. Dolayısıyla biz bir sakin milleye sadığız hala. O, yeminimizdeyiz. E, onu söylemek yeterli. E, Allah bir daha Akif'in dediği gibi rahmetli bir daha bu milleti e, öyle bir duruma düşürmesin. Ama düşürürse de o ahdimiz geçerlidir. Eyvallah. Eyvallah hocam. Bizim e, son e, yeri ifade eden de bir kavram ya da harita ne, diye, ne dersek diyebiliriz. İstanbul çünkü işgal altındayken ilan olur. edilmiş Tabii. bir yemin evet. Evet. burası. Son yerimiz artık diyebiliriz. Onun da tam hocam bugün 28 Ocak 1920'de tesadüf evet. ettik. Bugünmüş. Dediniz ki ahdimize hala sadız. Evet. insanı insan yapan şeylerden biri de bu. Sadakat. Niye deriz. sadık olduğumuz çok önemli hangi ilkelere hangi değerlere tabii bu illa tek bir tane değil bu siyasi mesela hangi siyasete sadards Türk siyasetine mi değil miyiz değil mi hangi ahlaki değerlere hangi dini değerlere bu açıdan insanın yeryüzünde kapladığı sadakatıyla. orantılıdır Sadakatıyla kadar yer kaplıyor yani hiçbir şeye sadakat göstermeyen birisi bu her anlamda böyle menfi midir yani? E tabii menfi. Canım. Yani vardır muhakkak. Her insanın bir sadık olduğu bir şey vardır. Hiçlik de bir sadakat duygusudur yani. Hmm. Anlamsızlık da bir sadakat duygusu olabilir. Ona sadık olabilir yani. Hiçbir şeyin anlamı yoktur diye bakabilir olaya. Sadakat kelimesi oradaki sıdkı doğrulukla da alakalı. Senin doğruların neler yani? Hmm. Onun da alakalı bir şey. Dolayısıyla herkesin tabii yani senin sahip olduğun önermelerin mistakları nelerdir? neye nispetli onların doğru ya da yanlış olduğuna, anlamlı ya da anlamsız olduğuna karar veriyorsun da belirler o. Onu cevaplar da insanın yerini gösterecek. Bu aynı zamanda bir şeye sadık olmak, üstlendiğin emanete sadık olmak demektir. Daha derin ve metafizik açıdan baktığımız zaman din açılar, bir Müslümanın sadakatı kendisine yüklenen emanetle alakalı. İnsanlığıyla yani. Eyvallah. Ya, Bu mi, burası hocam. Nisaki mille öyle kolay bir iş değil ya. Onunla yani, da oradan ilgili. O dönemde bir şeye sadık olan insanların yaptığı bir şöyle kolay yapılacak bir iş değil onlar. Bir tarafıyla o zaman şu da mümkün o yemine sadakatini bozan da kendi durduğu yerle ilgili kendi tabii. ilkeleriyle ilgili tabii, bir tabii. olumsuz menfi bir yere gidiyor, sürüklenmiş gidiyor. demektir. Evet. Eyvallah hocam bu sadakatten çoğaltabiliriz konuyu çok da keyifli ama e, <gülüyor> asıl, sen çoğaltalım konumuza evet. giremeyiz. Evet. Şu, tamam. as, şu Asıl konumuz meselesini biraz açalım. <gülüyor> ee, belki biraz e, bu programda bir hafif tertip değişiklik yapmak lazım. Çünkü son gelen e, eleştiriler, eleştiri önemlidir biliyorsun. Direkt son 3-4 programa gene eleştiriler. E, meselenin biraz akademik bir düzleme gittiği biraz ağırlaştığı konusunda belki bunu affetmek için bu tür gizgahlar yapmak lazım <gülüyor> e, muhatap kitlemiz her hepsi akademisyen değil e, dolayısıyla bize eşlik eden dostların nazlarına da katlanmak zorundayız bunu eleştiri bir tür naz olarak Hı, e, alabiliriz Neticede dost dostun nazına katlanır bir tarafıyla ee, şey hocam demin ne söyledim size ya, akademik bir yer e bir bir kere şeyde ittifak halindeyiz zannediyorum yaygın olan hakim olan televizyon formatı için sağlıklı bir şey değil konu bağlamı değil onu biliyoruz Demek zaten. Yani beceremiyorum bu işi demektir bu e, biraz. Bu tercih ile ilgili bir şey hocam başta söylediğiniz <gülüyor> şey sadık olduğunuz şeyler dolayısıyla hani illa oranın formatına girmek zorunda da değiliz bu ön kabul. ona rağmen bir işte akademin Ay ben hücreyin bile üzerinde bir şey vardı evet yani akademik, vardı. akademik akademisyen arkadaşlar eleştirince hepte moralim bozuldu. <gülüyor> <gülüyor> Onun için biraz belki dağıtarak, seyrelterek ee, gitmekte orada. fayda var gibi geliyor Çünkü bana. Çünkü arada söyledim, burada da söyleyeyim hocam. O geçen haftaki bölümü tekrar izleyince ben Lightness'in derdi neydi? Ee, bir sürü yeri kaçırdığımı fark ettim. Yani burada bahset, otururken bile. Sen işin içindesin. <gülüyor> burada evet, neyse, için e, Dolayısıyla belki buradan bundan sonra daha böyle e, hafif ve konuyu daha böyle ihata edici biraz öteye bir yere gidip gelen bir perspektifte bakarız. E, o açıdan bakalım ne çıkacak ortaya ben de bilmiyorum. Eyvallah. E, Hocam şimdi o zaman bilginin dolaşımı diyeceğiz. Evet. E, biz aslında bilgi e, bilginin merkeze taşınması buna bilimsel bilgi bağlamında da bakabiliriz. Aslında e, başta söylediğim oydu. Yeni bilgi ile birlikte yeni bir şey oldu. Tabii. Burada artık o bilginin dolaşımı ile ilgili bir... Yani o bilginin dolaşımından kastettiğimiz tabii çok geniş bir kavram o. Ee, bilginin kullanımı, bilginin kamusallaşması, bilginin üretildiği toplum tarafından içselleştirilmesi, eğitim ve öğretim süreçlerine girmesi. Sabahtan akşam olmuyor bunlar yani. Ee, bugün bile sabahtan akşam olmuyor. Yeni üretilen bir bilgi, bir bakış açısı hemen... E... Kamusallaşmıyor, yani şeyin içine girmiyor. Değil mi? Bir aşıyı bile kullanmak için bir sürü iş yapıyorsun, bir sürü hazırlık yapıyorsun. Ona benziyor bu. Tarih süreç içerisinde de böyledir. Bilginin ortaya çıkması için belirli mesela. Çünkü şöyle, yanlış hatırlamıyorsam kostas Gavroğlu'nun güzel bir sözü var. Her yeni faaliyet bir kurum üretir. Ben tabii biraz kendi dilimle söylüyorum. Gost Gostas Gavroğlu bir bilim tarihçisi, bilim felsefecisi. Her yeni bir kurum üretir ve e, her yeni eskiyi kemirerek kendine yer edinir. E, bu böyledir. Yani e, alışılmış alışkanlıkları değiştirir, onlara tırnak içinde meydan okur. O eski bilgi içerisinde oluşan kurumlar, o kurumlardaki statüler değil mi? Onlara sadakatle bağlı olanlar. Balanlar, bağlı olanlar, iktisadi değerler neyse yani o toplumsal organizasyondaki tüm yapılar... Yavaş yavaş kemirilir onların yerine yenileri gelir. Diyelim ki men, medreseler var, siz mühendisaneleri kuruyorsunuz, sonra tıbbiyi kuruyorsunuz, harbiyi kuruyorsunuz, Efendim, liseleri filan kuruyorsunuz. E bunlar yeni bilgi ve o yeni bilgiyi temsil eden kurumlar ister istemez eski kurumlar bir şekilde e, atıllaşacaktır ya da yavaş yavaş geri çekilecektir. Bir süre sonra onları kaldıracaksınız ortada. Ve yeni e, kurumlardan rahatsız olacaklar. E, tabii düşmanın. gayet daha bunlar gayet dedim ya, insani şeyler bunlar. Çünkü hiçbir insan kendi makamının, mevkisinin, kazancının kemirilmesini göz göre göre seyretmiyor. E, o açıdan bu tür çatışmalar hep oluyor. E, olmak da zorunda. Şimdi ben bu e, bilginin dolaşımı yani pek çok şey konuşulabilir ama en çok dikkatimi çeken şey e, gizli örgütler. Gizli örgütler ki yani politikalama demiyorum. Yani ee, yeni kendisini hemen açıktan vazetmez, bir gizlilik içerisinde işini görür. Tabi. Bugün öyle değil ama artık. Bugün de öyle. Baksan, ben sana güzel bir örnek vereyim. Ee, Cambridge Üniversitesi'nde e, Russell, Moore gibi o dönemin önemli düşünüleri bahsettiğim tarihler 1912'ler, 13'ler yani. Daha dün değil mi o? E, kemiş bir üniversite. E, Kendi göre bir e, nedir? Müfredatı var, belli bir tanınırlığı var. Ama Mur ve Ras'ın başında olduğu bir gizli bir e, tırnak için örgüt var. Havariler adını alıyor. Havariler. Havariler. İ, İngiltere İsa onu koruyan havariler. Buradaki İngiltere sırf coğrafi anlamda değil yalnız. Yani İngiliz kimliğini, İngiliz ruhunu Geistini koruyan anlamında Hı. özellikle de Alman idealizmine Hı. ve romantizmine karşı İngiliz empirizmini İngi, e, korumak için Şimdi Çok ilginçtir. Wittgenstein e, 1912-13'te zannediyorum e, gittiği zaman daha sonraki süreçte de orada biliyorsun öğretim yösonluyor falan. E, onu da davet ediyorlar. Bir süre sonra ama hemen değil. Belli bir merhaleden sonra diyorlar ki yani seni de bu örgüte üye edelim. Bir toplantılara katılıp ondan sonra bırakıyor. Çünkü beğenmiyor şeyi. Yani demek istediğim daha dünkü bir olay. Bu şeyi de... anlıyorum bir tarafıyla hocam. Çok özür. Newton'u konuştuk burada. Adam tek tanrı inancına sahip biriydi. Ama Trinity Koleji'nin müdürüydü. Yok müdürü değildi o. Trinity Koleji'nin ee... değil. Akademinin başkanıydı. Akade... Aa, ee, akademinin başkanı. Orada yani... Kendi yaklaşımını, düşüncelerini ilan edemez. O dönem anlarım. Yok bu sadece basit anlamıyla mesele bir din, inanç meselesi değil. Tabi o dönemde ayrıca bu da var. Herhangi bir yeni bilgiyi üreten bir ekip ortaya çıktığı zaman Avrupa'daki çatışmalar içerisinde ne tarafta? Gizli bir ajandası var mı? Bir mezhebi tutuyor mu? Kalvinist mi? Şu bu, o tartışmalar doğru. Hmm. Ama e, toplumsal tutumlar, Bölünmeler sadece dini o değil ki politik olabilir, ideolojik olabilir, değil mi? Soğuk Savaş dönemini düşün, benzer şeyler olabilir. Şimdi bu konuda hmm. e, Kosellek diye bir adam var. E, 1954'te yanlış hatırlamıyorsam doktora tezini 1959'da yayınlıyor. E, Türkçe çevrildi bu kitap. Kriz ve kritik, e, Burjuva Dünyasının patolojik e, gelişim üzerine bir katkı diye. Şimdi ben bu kitabı örnek veriyorum bazen. Çünkü orada bu e, kitabın mantığını da anlatayım sana. Bu kitap önemli bir kitab aslında. Yani zaten kitap yayınladıktan sonra da çok önemli bir buluyor tabii. Bir Alman e, şey. Şimdi orada e, temel olarak anlattığı şey şu. E, Avrupa'da e, işte reformlar, coğrafi, işgaller e, ve benzeri süreçlerden sonra bir e, din çatışması. Tabii bu din çatışması basit anlamıyla sadece Katolik'le alakalı değil. Dini değerler, ilkelerle alakalı. Bunu Avrupa'da tabii bize de mütlakiyetçi rejimler yükseliyor. Özellikle e, şeyin derebeyliğin çöküşü, top, ateşli silahların ortaya çıkması. Şimdi bu mütlakiyetçi devlet bu din e, çatışmasını çözmek için e, köktenci bir karar alıyor. E, Kosellek'in kitabının temel fikrini özetliyorum sana. Bugünle de alakalı bak. Biraz sonra geleceğim. E, diyor ki ben bunu nasıl çözebilirim? Siyasetle Devletle ahlakı, dini ona tahrik edenler şey için birbirine ayırarak yapıyorlar. Şimdi bu e, hani dediğim gibi basit anlamıyla mesele din değil. Ahlak, değerler, dürüst olmak şu gibi siyaset hep bunlardan biridir. Bunu e, tarihe baktığımız zaman e, aydınlanma ve aydınlanma düşünürleri ve onları takip edenler bir tür eleştiriye tabi tutuyorlar. Hatta şey diyor yani Bir tür ahlaki yargıç görevine yükseliyorlar. Ve mutlakiyetçi sistemi bu açıdan eleştiriyorlar. Bir, bir çatışma ortaya çıkıyor. Yani şimdi fakat diyor ilk bakışta bu felsefi gibi gözür aslında arkada Burjuva'nın mutlakiyetçi iktidarla bir savaşı var. Aydınlanma üzerinden bunu sanatlarla, felsefeyle, bilimlerle entelektüel açıdan bunu yürütmeye çalışıyor ve e, bunu çözebilmek, bunun halli de bunun çözümünü de iki e, kavramla yapıyorlar. Bir ilerlemeci bir, ne demek ilerlemeci? Çünkü burjuva devamlı, kapitalizm devamlı bir şey üretmesi lazım sürekli. Bak bu üniversitelere yansıyacak, geçen hafta üzerine durduk, tam bu tarihlerde 1800'lerin hemen başında değil mi? Von Humboldt'un Berlin Üniversitesi açılışında yaptığı konuşmaya atıf yapmıştım hatırlarsan. Evet, evet. E, araştırma yapalım. Yani buradaki araştırma devamı sürekli yeni şey bulalım anlamında. Bir de demokrasi. Demokrasi ise itibariyle Burjuva rejimidir. Burjuva'nın rahat nefes alıp vereceği, manipüle edebileceği, operasyon yapabileceği, kendi işini daha iyi organize edebileceği bir rejimdir. Dolayısıyla demokrasi ve ilerlemeci fikirlerle bu meseleyi çözüyorlar. Şu anda içinde yaşadığımız dünyada halihazırda hazırda bu zihniyetle devam ediyor. Tabii burada e, Karşimit'in e, liberalizm eleştirilini de kullanıyor şey Kosellek ama e, <gülüyor> şimdi, şimdi niye bu kitabı atıfiyatı mı? Şunun için Kosellek meseleyi Machiavelli'den Rusya'ya kadar olan süreçte incelerken entesan bir şey temas ediyor. Avrupa'da yeni bir bilgi, bu bilgiyi hemen hemen her alanla ilgili düşünebiliriz. Felsefeyle ortaya çıktığı zaman muhakkak bunun karşılık geldiği bir örgütlenme var. Yani İnanılmaz derecede gizli örgütler, Mesela Hegel de bu örgüt kurucularından üyelerinden biridir. Tüm filozoflar, yani tek başına yapılacak bir iş değil bu çünkü. Anlatabiliyor muyum? Ee, sadece Fransız devrimi olduğu esnada, Paris'te 500'e yakın örgüt var. Bunlar bazen çatışma ortamı da üretiyorlar. Ee, bazen de kan gövdeyi e, götürüyor açıkçası. Ee, o açıdan ben o, o metni okuduktan sonra şuna dikkat ettim. Bu geriye doğru da taşınılabilecek bir şey. Ha şunu da söyleyeyim. Rahmetli Teoman Hoca'nın e, küresel medeniyet var ya orada da dikkat ettiği hocanın budur. Yani bu e, çağdaş dünyada belirli örgütler üzerinden gidiyor. Bunlar bazıları kamusal, açık tabelaları var ama içeride ne olur bittiğini bilmiyorsun. Bazıları da gizli. E, Dünyadaki enformasyon dolaşımını kontrol ediyorlar. Bilgi akışını yani. Ondan sonra bilim adamı dolaşımını, akışını kontrol ediyorlar. Kim nereye gidiyor? Çünkü her bilgi... Hani de bir felsefeci şuradan şuraya gider de bir kuantum fizikçisi, bir nükleer fizikçi, bir genetikçi öyle zannedildiği bir kolay seyahat etmiyor yani. Bütün hikayeyi değiştir. Ah, tabii. tabii. İşte Pakistan örneği. P pek çok can bizde bile... Türkiye'de bile bazıları ortadan kaldırılıyor. Peki demokrasinin artık hüküm ferma olduğu bir dünyada örgüte niye ihtiyaç var? Zaten Burjuva diyeyim yönetiyor, Demokrasi manipüledi. Demokrasi sahnedir ama. Mutfak var da her zaman. O sahnedeki sergilenen başka bir şey. Peki Hegel bağlamı için söylüyorum. Yani bu Hegel'in meşhur şeyi var ya, Minervya'nın baykuşu o bile... O gizli örgütlerden birinin sembolüdür esas itibariyle, kendisi çizmiştir ha. Bayağı şey, sekreter, gelen sekreter gibi bir şey. Tabii tabii ama Mesela hep böyle. Napolyon'la ilişkisi ne peki hocam orada yani? Kimin? Hegel'in gelin diyelim. Napolyon'u bir şey olarak görüyor. Hani aralarında o zaman bir politik çatışma olması lazım. Yok, e, Alman toplumunun yaşadığı durumu bir çürüme olarak görüyor. Onun ezilmesi lazım yani uyanması için aslında tersine yine Almanya'yı düşünüyor yani. Hmm. E, çünkü Almanlılar prensliklere bölünmüş, bir milli birlik sağlayamıyorlar. Şey Onları eziyor. E, tabii Napolyon'u çok yüce bir değer olarak selamlıyor zaten. Yani neyse o bizim işimiz değil de. Hmm. E, mesela bak ben bu çerçevede geriye doğru gittiğimde mesela 1016 e, e, yüzyılda sıf Roma'da 132 tane örgüt var. Bak bu örgüt derken siyasi asker örgüt demiyorum. Bilgiyle ilgilenen 16. yüzyılda 1600'lerde hatırla işte bahsettik ya Epistemik cemaat gibi. Hah, epistemik cemaat gibi. Ama bunlar tabi belirli başka şeylerle de o dönemin şartlarında gizli bilimler falan falan da e, iç içeler. Şimdi mesela e, bu giz kelimesini bizim çok ciddiye almamız lazım. Giz, gizem. E, ezoterik olan, ökült olan. E, bu illa böyle mistik bir şey anlamına gelmiyor. Doğanın gizemi, doğa, doğanın yasalılığını araştırmak şeklinde ee, pek ön, önce şeyler var yapılan. Mesela 1560'da yanlış hatırlıyorum Napoli'de e, kurulan bir şeyin adı Doğan'ın Gizemini Araştırma Akademisi. Gizem kelimesini bizzat şeyde taşıyor. Bu e, hatırlarsan daha önce de konuştuk. E, okült olan, batini olan. Evet. Evet. Bununla ilgili çok güzel bir kitap çevrildi Vakıfbank'tan. Oysa. E, Kalınca da bir kitap. Aslında o tam da bu konuyla alakalı. Yani batı toplumlarında modern bilim ortaya çıkarken gizli bilgi ya da ezotorik bilgi, okült bilgi. Hmm. Bu, bu dediğim gibi e, her zaman böyle mistik anlamında şey değil. E, o bilgilerle ilişkisi çeşitli üniversitelerin, çeşitli ülkelerin ne anlama geliyor şekilde. Mesela Roma'da kurulan e, bu da 1603'te Keskin e, Bakış Akademisi. Keskin Bakış kelimesi Vaşak. Vaşak Akademisi bu. Vaşak biliyorsun çok şey görür ya derin görür. Güçlü görür. Vaşak Akademisi de denir buna. Keskin Bakış Akademisi. E, doğaya böyle öyle bir bakalım ki ya da işte bilgi olan her yere matematiğe. Işte, onu çok derinden görelim. Bugün hala bu devam ediyor bu şey. Vaşak Akademisi. Vaşak Akademisi tabii. Süreç içerisinde başka şeyler yaşıyor. İşte önce papalık ona el koyuyor. Sonra İtalyan krallığı el koyuyor falan. Çeşitli dönüşümler yaşıyor ama bugün hala yaşayan bir şey. Şimdi burada dikkat et. Keskin bakış, vaşak gibi şeyler. Ee, bizde de yani diyelim ki modernleşme döneminde tazımattaki yazarların bir araya gelip belirli mahfiler oluşturması değil mi? Ee, İddiatlaraki cümletinin gizli tarafları falan düşünürsen e, bu belli oranda... Türkiye'de, İslam dünyasının ilk döneminde bile bu tür şeyler var. İkhwanı Saffa'yı düşünün sena, değil mi? Hmm. Biz bildiğimiz başka türkü, tür şeyler de olabilir. İşte İbn Sina'nın babasının evinde yaptığı toplantıları düşün. İsmailler geliyorlar falan falan. Yani demek istediğim, yeni bir şey yapıldığı zaman, çünkü o şöyle düşün, yani su akması için beni borulara ihtiyacım var. Bir teşkilat kurman lazım, değil mi? Bir akış sistemi geliştirmen lazım senin suyun var ama mevcut teşkilatın içerisinde onu akıtacak boruların yok, imkanın yok. Kendine göre bir şey kuruyorsun. Hı -hı. Bir sistem kuruyorsun anlamında söylüyorum bunu. Bu e, hep böyledir. Yani mesela Robert Boyle e, Invisible Akademi diye bir akademi kuruyor. Görünmez akademi. E, tabii. Görünmez akademi. Burada peki en alttaki nihai gaye ne? E, yani daha doğrusu birçok gaye var dediniz ama bir toplanan merkez, yani bilginin kutsallığına şimdi, dair bir tutku. Şimdi o Mu, her döneme mi? göre değişir. Tabi diyelim ki 15. yüzyılda farklıdır, 16. yüzyılda 17-18 hmm. defa bugün farklıdır şüphesiz. Biraz şartlar belirliyor. Şartlarla alakalı. Diyelim ki o, o dönemde e, şimdi şöyle düşünmek lazım. E, bir suyu engelleyen bir baraj düşün. Yıkılıyor. Su inanılmaz bir güçle değil mi geliyor o dönemde de böyle 1500 yıldır oluşturulmuş bir baraj var zihni bir baraj var o parçalanıyor ve e, o ok ortaya çok yeni bir heyecan çıkıyor yani o, o biraz anlamak lazım şimdi bu yeni gelmişken söyleyeyim madem artık biraz beni çok sistematik benim bu konularda şimdi e, biz e, hepimiz biraz katoliz derim ben bunu sık sık hatırlarsan bu meselelere de biraz Katolik derken dini anlamda söylemiyorum. Yani O kültürün uzantısı haline geldik. Yani bu, şu anda böyle yani. Sen istediğin kadar e, farklı kelimeler kullan. İçinde yaşadığın büyük ölçekli yapının etkisindesin. E, Fransızlarla başladın, Almanlarla devam ettin. İçin içine İngilizler, Amerikalılar girdi. Biz Türkleri kastediyorsunuz değil mi? Tabii tabii şu anda. Bütün dünya bu hale geliyor. Yani Hakim kültür bir şekilde etki ediyor. Taklit ediliyor. Hele bugünkü ulaşım-iletişim araçlarıyla düşündüğün zaman... Hmm. E, ...sen bunun farkında ol ya da olma giyimine kadar gidiyor. Yani e, takım elbise giyiyorsun. İşte, ne bileyim ben kolonya kullanıyorum, gravat kullanıyorsun. Bu, bu elestirce anılma bir şey anlamda söylemiyorum bunu. Bu hep böyle. Tarih. Gerçeklik olarak. E, tabii yani güç taklit ediliyor. Güç kendisine insanları çekiyor. Bir çekim kuvveti oluşturuyor. Ç e, yani kütle çekim sadece... Fizik dünyada yok. Kültürlerin de kütle çekimleri var. Çekiyor seni. Biraz ah, tabii nereye baktığımızla da ilgili. Yani Çin'de, Asya'da bir güç. Yok, oraya dönüp bakmıyorsunuz. O, o anlamda değil. Bir bütün olarak bak olaya. E, Amerika'ya, Amerika'da daha yeni güç oldu. Yani. İki dünya savaşından sonra o hale geldi. Ondan önce değildi ya. Fransa'ya bir çekim gücü falan. Bir bütün olarak. Sadece askeri bir güç anlamında değil. Kültürel güç, bilgi yüreten güç e, falan, falan. Dolayısıyla oradaki kategorilere göre düşünmeye başlıyorsun. Yani ne demiştik? Bunu geçmişe de yansıtıyorsun. Şimdi bir örnek vereyim sana katolik kafamızla alakalı. Şimdi şey konuşuyorsun bir yerde çok başıma geldiği için işte, efendim Gazali filozoflar küfrüne hükmetti, kafir dedi filan. E desin yani bir kere filozof derken niye kastediyorsun? Bugünkü felsefe başka, felsefe başka ondan ayrı bir konu da Hatta desin ne olacak ya? İçtihat müessesesini anlamadığımız için bunu kurumsal olarak kimse demiyor ki yani devlet bunu demiyor. Bir güç yok ortada. Bir kişinin kişi kanati. E, i̇bn Sina da Muhtezili için aynı şeyi söylüyor. Ne olacak? i̇bn Sina mutezili için bunlar küfre düşüyor diyor. Bu bir içtihat. Bir fikir, fikir özgürlüğü diyorsun ya şimdi sen. Söyleyebilir biri der ki yani Yusuf'un şu şiir, a böyle olsun. Bu kim? Başka bir dön eleştirir. Bağlayıcılığı yok ki bunun. Bunun bir bağlayıcılığı yok yani. Ama niye biz o Katolik gelenekten etkilendiğimiz için sanki kilise orada birine bir fetva verdiği zaman değil mi? Çok tehlikeli Engizisyon. Hiç acımıyorlar hakikaten. Yani öyle acımasız sahneler var ki yani. Çek çek, film çek bitmez yani. Kişiler üzerinden falan. Ee, onun bir bağlayıcılığı var, bir e, müeyyidesi var. Sonuçları var. Bedeli çok ağır onun. Tabii, tabii. Yani e, Medici'lerin kurduğu bir akademi var. Medici ailesini biliyorsun İtalya'da Galilei'li öğrencilerini destekleyen bir akademi kuruyor onlar. Daha sonra Medici'lerin kardeşi kardinal oluyor, şeyi kapatıyor At, e, akademiyi. Ve akademinin mensubu biri, İngilizasyon da yargılanıp idam edilecek, kendisi intihar ediyor mesela. Bunlar çok ilginç, sahneler. Şimdi böyle bir ortamda olduğu için sen zannediyorsun ki, işte Bırak Gazali, A kişisi, ya herkes birbirine fetva, kanaatini serdi diyor. Hmm. Fikirlerinden dolayı, şimdi arada gelmiş ama, fikirlerinden dolayı mesela, Bruno'nun başına gelen konuştuk. Adamı ölmüş mezarından kaldırıp yakıyorlar. Ya şöyle, şimdi orada, Burada da var yani, mı? Orada bir yaptırım var. Bir kurum var. Ve bir yaptırım var. Bu tarafta ise fikir bu. Kişisel bir şey. Çünkü kilise ve yok. Hiçbir şey yok. Ya ben sana derim ki e, Yusuf böyledir. Benim kişisel bir öbürü de der ki ya İsa Bey yanılıyorsun. Aslında böyledir. Yani biz iştihat kurumunu anlamadığımız için. Kişisel görüş beyan etme kurumunu anlamadığımız için. İslam dünyasında bu nasıl cereyan ediyor. Ben sana neler çıkartırım öyle. Gazali ne ki ya? İbn Haldun'un İbn Rüşd hakkındaki kanaatlerini çıkartayım sana. Ne ki ya? İbn Bacce'nin İbn İsam hakkındaki kanaatlerini çıkartayım. Bunu anlamıyoruz. Bir, bir taraftan da tabii fikir özgürlüğü efendim insanlar kendilerini diyoruz. O etkilenme oradaki e, felsefecileri ya da işte bir, o da bir felsefenin kendisi değil tabii. Bir felsefi grubu eleştirmesini bu şekilde yorumluyoruz. Neyse ara vereceksin sen anladım. Mecbur ama şey e... Konuyu da bağlamayalım ki dönüşte tekrar devam tamam. edelim istiyorum. İnan. O katolik kafanın bağlamını çünkü biraz evet, daha evet, konuşmak evet. istiyorum. Kısa bir ara, aradan sonra tekrar karşınızdayız. de merhabalar soruların peşindeye devam ediyoruz. Bilginin dolaşımı ile başlamıştık aslında. Ama geldiğimiz yerde tam aradan önce hocam... Zaman zaman söylediği sözü söyledi. Yine hepimizde biraz katoliklik var diye. Ben şimdi orayı biraz daha açalım diye örnek üzerinden. Ee, batı'ya çok bakmaktan mı? Kendimizi yok saymaktan e, mı? Yani bu o biraz, Yani bir çeviri sorunu mu şöyle, burada? Biraz doğal. Dediğim gibi. Neticede hakim bir kültür var. E, o kültürün ürettikleri var. Onları o pratikler içerisinde yaşıyoruz. İster istemez onlar... E, kendilerine eşlik eden fikirleri, kavramları da bize taşıyor ve eğitim içerisinde bunu alıyor. Bir de tabii bizim kasti olarak yaptığımız oraya göre e, bütün eğitim sistemimizi e, oradan hareketle kurduğumuz bir şey yapı var. Biz de böyle öğreniyoruz. Yani bu konuda e, mesele dindarlık, e, milliyetçilik falan da hepsi böyle yani. Hatırlıyor musun? E, tabii. Hep böyle. Ben şey anlamında Hiç hocam düşün. biraz soruyorum hani. Şimdi batı tarihine bakıyoruz. Biz ha, kilise diye bir kurum var. Bu kirim, kurumun şöyle sonuçları var. Böyle yaptırımları var. Orada bırakıp bu tarafa dönüyorum. Burada da bir kurum var. O kurumun da demek ki böyle sonuçları var. Çok öyle bir kurum işte. Mesela bu, bu yani. İşte bu kendimizi bilmemekten mi oradaki çeviriz sorunu mu? Biraz ora... Yani şöyle kendi otobü biyografinin başkasının otobiyografisi üzerinden okuyorsun. yani. Mesela o. Senin bir hayat hikaye var. Kendi göre yaşanmışlıkların var. Belirli mekanlarda bulunmuşsun, belirli zamanlarda bulunmuşsun, belirli kişilerle ilişki kurmuşsun. Belirli tavırlar almışsın değil mi? E, bunu anlatman lazım bize. Ben şöyle doğdum, şöyle bir ailenin çocuğuyum, şu eğitimi aldım, hocalarım şunlardı, şunları okudum. E, şuralara gittim, şu, şu, şu gibi. Kendi hayat tecrübeni, maceranı bize anlatman lazım. Ben sana senin hayat maceranı sorduğum zaman, sen bana başka birinin biyografisini anlatıyorsun. Bizde biraz böyle bu iş yani. Ya bu benim biyografim değil ya. Ben tanıdığım Yusuf Bey'le yaşamadı. Orada orada hiç bulunmadı belki. Ee, biraz mesele buna evrilmiş vaziyette. Ee, Yazılanlar içinden okuduğun zaman da bunu görüyorsunuz zaten. Ortaklıklar şüphesiz var. İnsanlığın e, hafızası ortak. Belirli dönemlerin, belirli çağların yine ortaklıkları var. Ama bunların e, pratize edilmesi, ortaya çıkan yapılar son derece birbirinden farklı. E, bir yapıya, yani bir otobiyografiye diyelim ya da bir biyografiye... ...başka birinin gözüyle baktığı zaman onu çarpıtırsın. Onu anlamış olmazsın. Yani. Çarpık bir yapı içerisinden bakıyoruz. Bu e, aynı şekilde... E, ...ben bunu da sık sık söylüyorum. Batıyı da incelerken kendi gözümüzde lazım. Orada da ort insanların yapıp ettikleri iyi anlamak gerekiyor. Yani biz şöyle... Şimdi... Böyle yukarıya çıkıp kuş bakışı baktığımız zaman aynıtları göremiyoruz. Aslında incelediğimiz dönemin ya da düşüncenin içine girmek lazım. Kızıcal damarını nüfuz etmek lazım. Oradaki insanların tepkileri, neye karşı cevap üretiyorlar onları iyi anlamak gerekiyor. Neden sonuç zinciri etrafında tabii, anlamak tabii, lazım tabii. demiştiniz. Yani, tarihsel gerçekliğin ya da toplumsal gerçekliğin de biz henüz tam bir yasalını çıkartamasak da hmm. İbn-i Hablundan biliyoruz ki belirli bir nedensellik içerisinde cereyan ediyor. En yani azından biz onu o şekilde ediyoruz o e, nedenselliği dikkate almadan, o hiyerarşiyi gözetmeden oradaki olgu olayları anlamak da çok zor. E, buna dikkat etmekte fayda var. E, şimdi bu, e, nereden geldik buraya? E, Avrupa'da e, bu bahsettiğimiz dönemler, bugün bile belirli açılardan bunlar devam ediyor. Ben daha önce burada söyledim. Almanya'ya gitmiştim geçenlerde biliyorsun. E, orada Üniversitelerde teoloji okutmak istediğin zaman kilisenin onayını almak zorundasın. Kilise izin vermeden teoloji okutamıyorsun. Bugün. Bugün bile. 2023 tabii, tabii. Ocak itibarıyla. E, tabi ee, Hocam bunu biraz açayım istiyorum. Ya ben de Teolojiden çok. Teolojiden kastınız? Hristiyan ilahiyatı. Tanrı. Yok ya İslam ilahiyatını da teoloji adıyla okutamıyorsun ya. Yani. Başka bir ad vermen lazım. Teoloji adıyla. Kiliseden onay alman gerekiyor. Tabi tabi. Hangi ee, kiliseden? Almanya'daki kiliseden. Kimse onların mekanizmalarını... Yani bir sürü yok. kilise var. Her kilise bir din gibi ya. Yok yok orada. Yok Amerika'da daha çok o. Protestan dünyada. Almanya'da nasıl bilmiyorum tabii benim uzmanlık almadım. Bu çok acayip mi? bir şey hocam. E, tabii, e, yani... Layıklık? Ne layıklığı? Nerede? O her ülkede farklı tabii. Tek bir layıklık şeyi de yok. Ya yani bu e, böyle lineer, çizgisel değil. Bir şey başlıyor, burada bitiyor değil. Yani pek çok şey devam ediyor. O anlamda söylüyorum. E, Başka hassasiyetler şüphesiz var. Ee, o kültürü iyi bilmek. Hani Moore'un Moore mu, John Stuart Mill'in bir sözü var ya. Bir şey üzerine konuşabilmek için o şeyi gerçekten e, avucun içine alacak şekilde bilmen lazım. Hmm. Ayrıntılı bir şekilde bilmen lazım ki üzerine belli bir yargı da bulunabilesin. Ee, Özellikle bu kültür ürünleri e, her açıdan ister e, dini ister edebi olsun e, çok ciddi bir nüfuz etmeyi gerektiriyor. Yoksa kafandakini oraya boca etmiş oluyorsun ve orayı anlamış olmuyorsun. Bunu söyleyerek tabii konuşanların çok büyük bir kısmına konuşmayın demiş oluyorsun. Buna bende daireyim canım yani her konuda konuşamayız. Çok önemli bir şey bu. Bilhassa bir Türk için. E tabii biz biliyorsun hepimiz her konuyu bildiğimiz için. Siz söylemiştiniz ne Hocam siyaset, diyanet... Yok bu rahmetli Ayhan Songar'dan duymuştum ben onu. Üç konuda bilgili doğarız diye. Siyaset, Diyanet, Tababet. tababet evet. yani. <gülüyor> Doğru. Evet. Bu epistemik cemaat demiştik ki ha, hocam. Yani bu epistemik cemaat bugün için de önemli. Bak, yani edebiyatla uğraşıyorsunuz. Edebi cemaatler, cemiyetler var mı? Var Çok, değil mi Türkiye'de? De. Hala var. E, belli bir dergi etrafında toparlanan değil mi Türkiye'de? Bunlar devam ya ediyor. Görünmez. Bir kamu da var bir tarafıyla. Bunun olması lazım. Bunun iyi bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Bunun felsefede de olması lazım. Bundan korkuyor insanlar. Felsefede yok mu? E, yine gizli gizli var. Böyle e, sahnesi olan yapılar çok az. E, ya da birbirlerini suçlamaları ya da birbirlerine tavırları çok sert oluyor. Bu tür cemaatlerin ve cemiyetlerin olması lazım. Belirli pozisyonların olması lazım. Belirli bakış açıların olması lazım. Karşılıklı bir rekabet, çatışma. çatışmayı akademik anlamda söylüyorum. Olması lazım ki o fikirler zenginleşsin. Karşılıklı şeyler eleştikler olsun. Tersinden bu çürümeye yol açmaz mı? Tam tersine. Ee, şimdi cevapların bittiği yerde, şey soruların bittiği yerde sıf cevaplarla yetinmek çürümeyi oluşturur. Hmm. Hatta hatta bir kültür bir geçen teklif dergisinin yeni sayısı üniversite biliyorsun oraya bir yazı yazdım orada şöyle bir cümle kullandım. Bu lakaydizm diye bir şey uydurduk ya Lakaydizm. Lakaitizm aslında bir şeye aldırmamak, bir şeyle ilişki olmamak demek değil sadece. Herhangi bir sistem her türlü soruyu cevapladığı, kanaatini topluma dayattığında ya da bunu ila, zorla değil de böyle bir e, psikoloji oluşturduğunda o toplumda da lakait başlıyor. Her şey çözülmüş. Öyle mistik e, şeyler var ki, e, perspektifler var ki, e, büyülü bir dernek gibi, hani Popper şey eleştirirken Marksizmi ve psikanalizmi onlar Pusudo Science, yani sözde bilimde derken şunu söylüyor orada. E, çünkü her şeyi cevap veriyorlar. E, A olayını e, bir şekilde cevaplıyorlar. Sonra A olayının başka bir zıt niteliğini de başka bir şekilde cevaplıyorlar. Cevaplamadıkları hiçbir şey hiç Hiçbir şey cevaplanamıyorsa ortada bir problem var. Şey, her şey cevaplanıyorsa ortada bir problem var. Yani bir şey... Hiç susmasını bilmemek gibi bir şey bu. Dolayısıyla siz ben tüm sorunları çözdüm. Hakikati buldum. Ondan sonra diye bir kanaat oluşturduğunuz zaman insanlar soru sormayı bırakıyor. Nasıl şey çözüldü. Özellikle bunu metafizik bir düzleme taşıdığında yani somutluktan çıkartıp onun metafizik bir çerçeveye taşıdığında iş daha da vahimleşiyor. Çürmeyi esası oluşturur. Pozisyonlar, felsefi tutumlar, edebi tutumlar, değil mi ekoller, okullar, işte mezhepler, hmm. Mezheb, çok önemli mezhep teorik bir pozisyon demek. Ee, bunların olması lazım. Bu açıdan epistemik cemaatler bir zenginlik veriyor. Bak bir kere e, farklı açılara odaklanmayı sağlıyorlar. Biri diyelim ki çok teorik konulara eğiliyor, biri daha pratik konulara eğiliyor. Biri uygulamaya bakıyor değil mi? Hmm. Ve bu boşluğu doldurmuş oluyor. Çünkü projeksiyon gibi düşün. Sen bir olayın üzerine projeksiyonunu, ışığını veriyorsun. Orayı aydınlatıyorsun. Ama aydınlatacak çok daha yer var. onda başka öbekler yapıyor. Eyvallah. O zaman benim çürüme soruma şey burası tamam doğru hocam. Epistemik cemaatin nasıl bir araya geldi? Yani bu bilginin efendileri, ilginin sahipleri diyebilir miyiz? Ya bunu Kalınca. da mecazi olarak diyebilirsin, bu da bir sıkıntı yok. Şöyle e, epistemik cemaatin e, disiplin konu bağlamı fark etmesini söylüyorum. Epistemik cemaatin onaylamadığı bilgi e, bugün itibaren tek bir cemaat olarak düşünüyorsun. O onu onaylamaz, öbürü onaylar. Biraz önce verdiğim örnek gazali der ki X Y'dir, öbürü der ki değil abi X Z'dir der. Hmm. Niye böyle de deniyor? Yani farklı cemaatlerin olması, bir tekelden bahsetmiyorum. İşte o kilise kafası işte o. Bir tekelden bahsetmiyorum. Farklı diyelim, işrakilik var. Ya Tusi Beşşai. Öğrencisi işraki kardeşim. Bir sıkıntı yok ki. Ee, o Sünni ama Hilli Şii. İkisi de aynı adamın talebesi. İkisi de sınıf arkadaşı yani. Hmm. Felsefi pozisyonlar, e, bilimsel pozisyonlar, dini pozisyonlar. Efendim bunlar e, belli bir tekel oluşturmadığı müddetçe... O tartışmayı besliyorlar, o zenginleşmeyi besliyorlar. Felsefi belki e, mümkün ama bilimde olmayacak. Yani bir paradigma ha, olur etrafında mu? toplanacaklarsa yasa etrafında ha, yok, olur mu? tane yasa olabilir ki? Yok Yusuf bilimde şu anda bak sen bilim deyince lise seviyesinde hmm. <gülüyor> artık gövde haline gelmiş e, üzerinde ulaşılmış yapıyı kastediyorsun. Yukarıda çok ciddi tartışmalar oluyor. Yani Kozmolojiyle hmm. kuantum fiziğiyle yani düşün şimdi Nöbel Ödülü verildi değil mi? Bir fizikte. Evet. E, Yacchin Koçeci oturdu, yazı yazdı bununla alakalı. E, siz ha, yani ödül vermiş olmanız o teorun doğru doğruluğunu kanıtlamaz. E, bunu yurt dışında da eleştirilenler var. Onu da söyleyeyim. Dolayısıyla hmm. burada e, yukarıda o bilimsel bilginin uçlarında ve e, kavramsal zemininde inanılmaz tartışmalar ve felsefi pozisyonlar var hmm. olmalı zaten. Ee, soru sormayı noktaladığın an bitersin. Hani diyor ya sufiler oldum dediğinde ölürsün. Oldum demeyecek. Yani insan sürekli e, salınım halindedir. Beynir Reca ve derken bir e, çünkü ifrat bir, e, yöntemsiz bir müfemiyet ile yöntemsiz bir müfemmiyet ile içeriksiz bir biçimsellik hakikaten eee ki o kültür hayatını, o düşünce hayatını öldürüyor. Yöntemsiz bir mümkünlük ne demek? Eğer yöntemli bir şüpheciliğin varsa o da bir felsefi tutumdur. Seni bir yere kadar taşır. İşte diyelim ki Descartes'in yaptığı gibi bizde gazali'nin yaptığı gibi. E, ama başıboş bir belirsizlik şeyin yönünü kaybetmelerini oluyor. İçeriksiz bir biçimsellik ne demek? Sadece boru döşüyorsun ama içinde hiçbir şey akmıyor yani. Ne su akıyor ne o aşırı biçimsellik içeriği gözden kaybedeceği için bir süre sonra yine bir tıkanıklığa neden olur. O açıdan bu epistemik cemaatler mesela bak yani ta 16. yüzyıldan hatta hatırlarsan biz İtalya'yı anlatırken değil mi Baseryon ile Trabzonlu George'un İtalya'da yani. her şehirde neredeyse Platoncu ve akademiler kurduğunu bunların birbirine tartışıklarını filan bahsetmiştik. Yani özellikle yeni bir şeyin ortaya çıkması mevcut kurumlarda çok zor. Yani Bugün, şimdi hatırla yine geçen hafta söyledik, araştırma kavramı sadece modern dönemde değil, klasik geleneklerde de o mevcudun dışında yeni bir şey söylemek her zaman sıkıntıdır. Bugün bile bakma sen, yani bugün e, yeni bir şey dedikleri paradigma işi yeni bir şey o. Paradigma izledilecek. Paradigmanın dışında yeni bir şey söylediğinde emin ol yine aynı tepkiler verilecektir. Bu da gayet insanidir demek istiyorum. Hmm. Bu yeni şeyin söyleyebilmek için sizin bu e, şey cemaat cemiyet kavramına çok açık olmanız lazım. Şimdi şeyi hmm. ilk Royal Society kurdukların da İngiltere'de toplum çok şüpheyle bakıyor. Bak devlet din değil toplum. Bunlar ne yapıyor burada? Neyi destekliyorlar? Gizli bir ajanda var. Royal Society yani İngiliz Bilim Akademisi 1660'lar kendisinin gizli bir ajandası olmadığını ispatlamak için halka açık iş yapmak, şeffaf davranmak zorunda kalıyor. E, toplumun da çünkü bir hassasiyeti var yani. E, fark, değil mi? Gayet doğal bu. E, i̇şte o şeffaflık onlara bir meşruiyet kazandırıyor. E, bir süre sonra o şey, o çekinceler kalkıyor ortadan. Dolayısıyla bu e, epistemik cemaat için hafif lazım. Hatta teşvik etmek lazım. E, edebiyatta, sanatta, şiirde, Müzikte, mimaride, felsefi düşüncede. Yani bu tabii Türkiye'de epistemik cemaatini koruyabilen tek yer e, edebiyat ve hususen de şiir oldu aslında. Kendi izleyini şekilde. Şey ne gibi. zamana kadar? Var mı şu anda böyle? Yine var ama belirli çok silik. Evet zayıf da olsa var hocam yani. Ve, ve, ve oradan merkezde olan şiirin kendisi mi yoksa e, iktidar statü mü? Statü ve iktidarın olmadığı herhangi bir şarkı yoktur herhalde hocam. Elbette. Öncelik meselesi burada. Öncelik sorumluluk meselesi. Hiçbir şey, hiçbir insani kavram yalın ve yalıtılmış değildir. Sen savaşa giderken Allah rızası için gidersin ama ganimet de vardır orada. Önemli olan onu almak için mi çalışıyorsun? Öğrenmek için mi çalışıyorsun? Mesele Asıl gaye, mi? gaye ne? Yani yoksa öğrenmek için çalıştığında onu alıyorsun canım. Yani o geliyor arkasından. Gaye olarak kendine... Çünkü ne demiştik hatırla. Gaye eylemlerin mürettibidir Eylemleri tertip eder, düzenler. Ona göre davranırsın. Gaye bu kadar önemlidir yani. Hayatın gayesi niye önemlidir? Senin çünkü ölüm, doğum ile ölüm arasındaki tüm eylemlerini tertip edecek, düzenleyecek. Onlara bir nedensellik verecek bir anlam katacak değil mi? O açıdan dediğine katılıyorum elbette ama bu e, amaç gaye e, illeti gaye dedikleri eskiden esas senin e, gaye illetin nedir burada ona bakmak lazım dolayısıyla epistemik cemaatler e, hemen hemen her yerde kültürde medeniyette o üretilen yeni bilginin e, organizasyonunu çoğaltılmasını ondan sonra yayılmasını sağlıyorlar ve 16. yüzyıldan sonra bilhassa e, bu epistemik cemaat cemaatleri daha yoğun tüm dünyada. En azından merkezi bir yer işgal ederken görüyoruz. Buraya kadar konuştuğumuz o yeni bilimin sonrasındaki doğal hikaye. Ama o sonra eski, eskini yerine alıyor ama. Yani şimdi şöyle düşün, şimdi klasik dönemde bir felsefe diye bir külli bilim var. Bugün bizim bilimsel bilgi dediğimiz onun içerisinde parçalı halde. Hmm. Matematikte biraz var, orada var, burada var değil mi? Bir bütün yok. Tabii bir, bilimsel bilgi anlamında bir bütün yok. Felsefe içinde parçalanmış halde. İşte doğa felsefesi orada duruyor. Şimdi düşün bak sen süreç içerisinde fizik diye bir şey geliştiriyorsun. Ya bunlar sabahtan akşam oldu zannediyoruz. Ya 18. yüzyılın sonuna kadar fizik diye bir şey kullanılmıyor ki. Nature philosophy diyorlar hala. Fizik oradan çıkıyor. Tamam bilim diye bir şey kuruyoruz. Ve işin ilginci şu bilim felsefenin yerini alıyor. Külli bilgi o oluyor. Felsefenin kendisi o bilimsel disiplin içerisinde parçalanıyor. Bak örnek matematik felsefesi diyorsun. Bir matematik var, bir felsefesi var, fizik felsefesi var, fizik felsefesi, efendim. E, kimya felsefesi. Harbuki eskiden hepsi felsefenin altındaydı, felsefenin disipliniydi bunlar. Şimdi bilimin disiplinine dönüştüler. E buraya dikkat. Dolayısıyla o e, es, yeni bilgi eskinin yerini alıyor. Üniversitelerin dışında ortaya çıkıyor. Üniversitelerin fazla bir katkısı olmuyor ki yeni bilgiye. Akademiler, işte kafe hauslarından tut. Bu da bir ironik, ya, bir, şey bir, ironik bir şey. Sonra onun yerini alıyor. Normalleşiyor. E şimdi diyelim ki sistemin, ya paradigmanın çizdiği dairenin etrafında yepyeni bir yaklaşım gelişsin. O da marjinal ortamlarda gelişecek. Süreç içerisinde o da merkeze gelecek. Bir süre sonra başka bir marjinal. Böyle ilerliyor bu iş yani. İşin tabiatı bu. onu bu, kastediyorum. E, başka bir yer ama üniversite sayısı olacak dediniz ya. Tek evet, için. Evet. E, o, onu çok merak ediyorum. Tam bu söylediğiniz yer itibariyle bugün de öyledir ya edebiyat fakülteleri dünyada da öyle, Türkiye'de Hı. de öyle büyük şairlerin doğumunu yapmaz. Ne ee, Anmaz anlamında mı? Hayır hayır. Büyük şairler... Öyle, Oradan çıkmaz. Edebiyat mezunu olmaz mesela büyük oranda. Bir i̇lla olsun bağlamında bir şey söylemiyorum. Tam söylediğiniz yerde Ama o büyük o şey şimdi şöyle, üniversitede doğmadı dediniz ya. Üniversitenin böyle bir tuhaf ironik durumu. Şimdi bak bugün çok iyi akademik olmakla bilimsel olmayı da yani akademik bir tarz var, uçtu bu bir formal biçime dönüştü, değil mi? Bugün e, bütün dünyada tartışılan bir şey bu e, akademik senlik, akademik dil, akademik evet. form, bilgiyi e, bir ikinci sıkılaşmadan bahsediyorlar. Formelleştirdiği, biçimizi içeriksizleştirdi. Tabii. Bunu söylüyor ya sen şimdi hmm. Ahmet Hamdi Tanpınar'dan bahsettik. Ahmet Hamdi Tanpınar hangi gücüyle gidip en fazla asistan bile o zor olur yani. E, Belirli kriterlerimiz var. Evet. Akademik rütbe almak için, atanmak için, yükselmek için değil mi? Bunlar bir formal kurallar. Bu formal kurallar bir düzen sağlıyor ama dediğim şu. Bu formal kurallar süreçli içeriksizleşiyor. O şartları yerine getiren insanın artık içlerine bakılmadan... Ee, o sistem içerisinde yürüyor. Şartlar ana gaye olduğu için. Heh, ne, yani evet e. evet. evet. E, ama hmm. bu işin tabiatı biraz da bu böyle onu sana söyleyeyim. Başka türlü olmaz diyorsunuz. Olmuyor zaten. Tarihi tarih, hmm. bütün örnekler böyle geliyor. E şey de öyle ya hocam mesela hani son 100 yılın en önemli e, bilimsel e, diyelim çıkışlarından bir Einstein'ın o e, meşhur makalesi. Hı. Hmm. O da bir bilimsel formda değil. Düz yazı ile normal. Ya bir bilim, adamı, bilim adamı değil ki zaten. Adam. Bilim, adamı, bilim insanı bilim değil. değil yani. Adam başka bir yerde bir akademik rütbesi, ünvanı yok. İşte kültürün buna da yaraşması lazım. Kültürün buna da yer yani, Tabi lazım. Tabii. Yani e, şimdi diyelim ki Wittgenstein, Russell'a geldiği zaman 1929'da mı geliyorlar tekrar? E, artık kendisinin de açtığı Fikir olarak terk ettiği traktatüsü doktora tezi olarak sunuyor. mur ve rasıl olumlu rapor veriyorlar ama bir sene sonra rasıl diyor ki ya bu adamın burada doktora dersleriyle şundan heba olmasına gerek öğretim üyesi yapıyorlar. Yani istisnalara yer açması lazım bir kültürün. Bir üniversitenin, bir eğitim sisteminin istisnaları koruyacaksın yani onu demek istiyorum. Elbette bir formal bir yapı olacak. Bu mümkün mü hocam? Yani mümkün. istisnalara yer açacak mümkün. bir kurumsal yapı. Mümkün. Russell değil de başka biri olsa yok, Moore da aynı şeyi yapıyor canım. Einstein yani. hani bu manyakla mı uğraşacağım deyip kovabilir. Yok, e, tam tersine. O dönemin tüm seçkinleri, bu bir perspektifle alakalı, hmm. tüm seçkinleri bunu takdir edebilir. yani Veber de benzer bir süreç yaşıyor. Başka e, entelektüeller de var. Yani kültürün bir formu olacak ama bu form istisnaları da e, dikkate alacak ve onlara dikkat edecek bir şeyde olması lazım, estetikte olması lazım. Çünkü her zaman istisnalar çıkabilir, her zaman çıkabilir. Bu külli bir kaide olarak böyle kurumların duvarına asılacak bir cümle. Yani? Bilhassa bizde belki. Tabii. Bizde yok, yok, hiç yok tabii yok. Değil mi? Merak et, merak etme şeyde de yurt, yani o bizim örnek aldığımız ülkelerde de bazen olmuyor. Yani o biraz e, yerle alakalı, durumla alakalı. E, ama en azından böyle bir kabunun olması, böyle bir e, nosyonun, kavramın olması önemli. Hmm. Bizde bulunması lazım. Biz istisnalara tahammül edemiyoruz. Biz derken? Yani biz ya. ya modern insan mı? Hayır hayır, Türkiye'yi kastediyorum. Özellikle üniversitelerde istisnalar e, ayarımızı bozuyor bizim. Onu, onu nasıl yöneteceğimizi bilmiyoruz. Yani onun kültürü yok. Kasıt olmasa bile kültürü hmm. yok yani. Ben bunu çok yaşadım. 36 yıldır akademideyim biliyorum ya. Hemen bir gerilme olur. Düzeni bozar çünkü istisna. İstisna adı üzerine zaten. Düzeni bozuyor. Ona nasıl yer açacaksın? Ona yer açıp onu nasıl düzeni nasıl bozmayacaksın? Onu nasıl yaşatacaksın? Yani her zaman kardelenler olur ya. Ayrı her zaman olur. Bunlar azdır şüphesiz. Çünkü eğer bunu yönetmeyi bilemezsen suistimal de edilir bu tür şeyler. Çünkü istisnalar suistimala çok açıktır. Ve çoğunlukla belki o istisna... E ...kabul edilip alan açılması dolayısıyla istisnai olma hususiyeti de çürüyebiliyor. Tabii, tabii. Evet, evet. Yani onun için epistemik cemaatlerin çok olması... ...belki bu tür istisnaların değerlendirilmesi açısından da bir fırsat sunabilir. Hmm. Bir epistemik cemaate karşılık bulmazsa öbür tarafta bulabilir. Bu sanat için de geçerli. Alışılmış bir sanat ekolüne aykırı bir iş yapıldığında... ...doğal olarak o sanat ekolü değil mi... Onu ötekileştirecektir. O ötekileştirenin kendi bir yer bulabilmesi lazım istisna olarak. Mesela bak, Wittgenstein'in babasına geliyor zengin bir aile. E, yeni sanat akımını başlatıyorlar Avusturya'da. Kimse sahip çıkmıyor. 1900'lerin başında. E, şey babası. babası binalarını tutuyor, finanse ediyor, dünyanın parasını yatırıyor ve Avusturya'da yeni sanat akımı diye bir akım oluşuyor. Anlatabiliyor muyum ya? Yani hamillik yapıyor. E, bu toplumun buna e, imkan tanıması da, Böyle bir kültürün olması lazım. Diyelim ki bunu devlet formal olanı muhafaza ediyor. İşte eğitim kurumlarıyla ama diyelim ki e, zenginlerse informel olanı muhafaza edebilirler. İşte şey, ritkeçilerin babasının yaptığı gibi. Hmm. Bu başka bir... E, e, tabi, diyor, bizde de var. Diyelim, alışılmış bir şiir modunda şairler sarayda e, divan üretirken ya da sunarken başka bir paşa ya da başka bir devlet adamı, bürokrat, istisnai ve farklı bir şiir yazan şairi hima edebiliyor. Peki sanat bağlamında orada, bugünkü Türkiye'de de böyle ya, zengin aileler, o istisnai olan yönelimleri en azından, kişiler değil ama sanat türleri destekliyor, finanse ediyor. Ama mesela onları biz izlediğimiz zaman hocam, bu top, içine yaşadıkları toplumun ana değerleriyle, çatışan en azından fotoğrafik olarak i̇şte bir durum var. İstisnai bir durum işte. Şimdi şöyle tabii modern dönemde sanat e, kapitalist, neoliberalist ve emperyalist değerlerin e, kamusallaşmasının aracına dönüştü. Hmm. Bütün dünyada bu da. Türkiye'de bundan Orada da onun değil. asıl gayesi. Tabii. Yani hatırlarsan e, yok. Malatya'daydı ben bir Sezai Karakoç anısında yapılan bir toplantıda çağdaş dünyada bir şairden neler beklemeliyiz? Bir konuşma yapmıştım. Onu yazıya dönüştüremedim maalesef. Şimdi orada da bunu söyledim. Neticede bugün sanat dediğimiz hadise bir bütün olarak e, özellikle Alman e, romantizminin de beslediği bir şekilde e, bir tür e, bu burjuva değerlerini, kapitalist değerleri, neoliberalist değerleri kamusallaştırma vazifesine eline almış bir yapıda. O, çünkü din ve ahlak bir kurumlar olmadığı için o değerleri bunlar üzerinden ulaştırıyorlar. Bunun da çok, çok ciddi eleştirileri var. Ee, sanata biçilen ayrıcalıklı yer, dokunmaz yer biraz da bununla alakalı. İntersen. Özellikle film teknolojisi. Mesela sinema büyük oranda bir kültürün bir sonraki neslinin nasıl olacağına dair e hazırlık aşamalarında. Türkiye'de bunun örnekleri oldu. Hakim olan en azından tabii, tabii, tabii. böyle. Tabii. Hocam burada da yine e, bir ara vaktimiz geldi. Arayı vereyim ben. Ne kadar hızlı gidiyor ya. Ee, evet. Bilim ve ulus bilinci. Mesela bu da çok önemli bir konu. Etrafında konuşalım. iki çok alakasız, bağımsız kavram. Bilim, ulus. Aa, çok önemli. Çok... Ee, tabii tabii bunun üzerine konuşalım. Evet. Dönüşte devam edeceğiz burada olacak. Son soruların peşinde. Son soruların peşinde. Bu bölüm, ben yani bu bu hafta ha, son yani soruların söyle, peşinde. He, yani yanlış <gülüyor> çok yanlış anlaşılacak evet, bir yanlış şey yanlış oldu hocam. Evet. E, son bölümdeyiz artık. E, bilim ve ulus bilincine döneriz demiştim hocam evet. arada. E, şimdi ulus siyasi bir kavram. Tabii. Yani bilim. ulus tabii öyle zannediliyor ama şimdi ulus teorileri tabii çok çeşitli farklı bakış açıları var. Kimisi bunu Ekonomik yapılardan hareket ederek üretiyor. Kimisi askeri teknoloji ordu kavramından hareket ederek. Kimisi vergi sistemiyle ilişkilendiriyor. Yani bir ulus devletin kullanabilmesi için sürekli bir ordunun olması lazım. Ve onu finanse edecek bir vergi sisteminin kurulması lazım. Gibi 3-4 teori var benim. Ulusla ilgili. Evet. Ulus, modern ulus kavramının ortaya çıkmasıyla alakalı. Ya da ulus devlet kavramının ortaya çıkmasıyla alakalı. Ama burada da bilimin, yeni bilimin e, ulusların ortaya çıkmasında da çok etkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü dille alakalı bir şey. Ulus olabilmesi için bir dilin olması lazım. Avrupa'da e, e, Latincenin dışındaki dillerin, o yerel dillerin e, yükselmesi yeni bilimle çok alakalı. Ee... Yeni bilimin dili çünkü büyük oranda mahalli dillerle. Kastımız Fransızca, Almanca. Tabii Fransızca, Almanca, İtalyanca, işte ne bileyim ben Dança, İngilizce. Hı -hı. Şimdi düşün Descartes Fransızca kitap yazıyor yani ya da yazdığı Latince kitaplar bir süre sonra hemen Fransızca'ya tercüme ediliyor. Şimdi burada şeye dikkat etmek lazım. Bak ben Osmanlı örneğinde bir çalışma yaptım belki biliyorsundur hani Osmanlı döneminde bilim kitapları, bilim eserlerin Türkçe oluş nedenleri ve bunun dil bilincindeki yeri ve önemi diye uzun başlıklı bir şey. Şimdi uzun bir makale. Orada da bunu gösterdim. Muhatap kavramı çok önemlidir. Klasik genelde kitabın hangi dille yazılacağını belirleyen önemli bir kavramdır muhatap kavramı. Demek ki Osmanlı döneminde eğer yeni başlayan bir öğrenciye müttedi diyorlar baş, e, yazıyorsan eseri Türkçe yazıyorsun çünkü adam Arapça bilmiyor, yüksek kültürün dilini bilmiyor ya da e, hikmetin dilini diyelim. İşte e, o şey Arapça bilmeyen bir yöneticiye yazıyorsan Türkçe yazıyorsun anlıyor musun? Onun için ilk bak, dönemde bakıyorsun ki pratik e, bilimler, tıp gibi, coğrafya gibi. Denicilik gibi yani Arapça ifadesi gerekmeyen ya da teorik, metafizik bir taraf olmayan bilimleri Türkçe yazıyor. Burada e, bir ara soru hocam. Yüksek kültüre ya da muhatabı e, yüksek kültüre mensup insanlar olan bir bağlamdaki kitap. Yani dil de imka, dilin imkanları bağlamında yok, şimdi bir şöyle, tercih yok. Dil derken yok. bugünkü natural language dediğimiz doğandırı düşünme. Yunanca olsun, Arapça olsun. Bin yıl Yunanca. Hikmet'in diliydi. Bin yıl Arapçaydı. Bu biraz formelleşmiş bir dil. Yani Arapça bilen de onu çok iyi anlar anlamında değil. Terimlerden kurulu. Yarı formel, evet e, lafsi ama yarı formel bir dil. Saf terminolojiden oluşmuş neredeyse. Bunu hmm. kastediyorum. O yüksek kültürden kastım da o. Şimdi bu dilin muhatapları var. Ve bu dilin muhatapları eserlerinde o muhatapları dikkat alarak yazıyorlar. Ama pratik uygulamaya geldiğin zaman o dile aşina olmayan insanlar için mahalli dillerle yazmaya başlıyorsun. Farsça yazıyorsun, hmm. Türkçe yazıyorsun. Şimdi aynı şeyde modern bilim ortaya çıktığı zaman modern bilimin uygulama tarafı çok ağır. Zaten temel iddiası o. Alet edevat kullanımı ta Bacon'dan itibaren bilgiyi yarara dönüştürme. Tüm bu akademilerin esas derdi de bu. Akademilere gittiği zaman teorik tartışmalardan çok pratik deneyler yapıyorlar. Yani şu ilke hepsinde var. Ürettiğimiz bilgiyi faydaya nasıl dönüştürebiliriz, yarara nasıl dönüştürebiliriz? Daha sonra bu zaten burjuva sınıfı yükseldikçe bir tür üretim teknolojilerine dönüştürmeye çalışacaklar. Şimdi o açıdan bilginin yararlı hale getirilmesi, kullanılması öne çıktığı için bunu yapacak insanlar da o yüksek kültürün dilini aşın olmadıktan dolayı yavaş yavaş e, ulus dillerle ya da mahalli dillerle yazmaya başlıyorlar. İtalya'da önce bu ortaya çıkıyor. Tamam mı? Ve bu yerel diller e, vurgusu artmaya başlıyor İtalya'da. E, i̇şte diyelim ki Tartaglia bile bazı önemli eserini Latince yazarken bazılarını... İtalyanca ya da kullandığı mahalle dille yazıyor. Yazanlar açısından bu tarihte bir ulus bilinci tırnak içerisinde yok. Hayır, yavaş yavaş oluşuyor. Bu diyorum. doğuracak. Tabii tabii yavaş yavaş oluşuyor. Akabinde, akabinde akademileri açma mesela e, ulus fikriyle besleyecek bir şey. Çünkü her şey millet ya da devlet e, akademi sahibi olmayı bir imtiyaz olarak görmeye başlıyor. Bak açılıyor Fransız. Nedir o? İngiliz bilim akademisi hemen Fransızlar hemen açıyorlar, Almanlar. Şimdi burada mesela Leibniz'in çok enteresan bir şeyi var. Leibniz Fransızca'ya daha yakın, Fransız kültürüne. Ama e, öğrencilerine ve etrafına Almanca yazmalarını ve Alman bilim akademisi açmalarını söylüyor. Şimdi bak Almanca diyor bak. Burada bir vurgu var değil mi? E, bu da çok önemli bir şey. Yani yeni bilgiye sahip olmak... Bir kültür için değer kültüre bir üstünlük göstergesi olduğundan dolayı çünkü orada artık yarar var, üretim var değil mi? Belirli faydalar var, daha iyi madencilik var, daha iyi gemi yüzdürme var falan gibi bu tür şeyler arttıkça her devlet onlara sahip olmak istiyor. Ve bazı mesela çatışmalar okuduğunuz zaman ben çok şaşırmıştım. Diyelim ki Galile'nin eleştirilerini okuduğun zaman mesela Galilei'nin Almanlar eleştirdiğinde İtalyanlar hemen Galilei savunmaya başlıyorlar. Hmm. Çok ilginç bir şey. Ya da Voltaire'nin mektuplarını okuduğun zaman Fransız İngiliz mukayesesi yapıyor mektuplarında. Hmm. İngilizler şu kadar ileride biz Fransızlar bu kadar geri kaldık bizim bir an evvel şunu yapmamız lazım. Şey bile hocam geçen hafta konuşmuştuk. O Newton'la Leibniz arasındaki tartışma Leibniz'in ölümünden sonra İngiliz Kraliyet Akademisi toplanıp Kalkulus'u kimin bulduğu bağlamında... Bir çok tartışma yapılıyorlar. Onu onlar. çöpe atıyorlar. Hani tabii, bu tabii. hırsız diyorlar Leibniz için. Yani. tartışma yapılıyor. Tabii onlar Newton'u destekleyecek. Yani onu bırak. Ee, Kalkulus'teki notasyonlar kullanmakta İngilizler evet. kabul etmiyor Leibniz'in notasyonu. Biz diyorlar İngiliz. ve İngiliz notasyonunu kullanacağız. Bak biraz önce... Bugün dünyada hakim olan... Leibniz'in sistemi. Leibniz, yani başaramadı İngilizler. 1840'ta e, uluslararası bir toplantıda. Matematik tarihinde bu çok meşhurdur. Hı hı. Notasyon ve semboller bir, bir bilimi geri bırakır. Yani bilimi sadece geri bırakan şey değildir. E, sosyal, ekonomik, efendim, siyasal, iktidar, dini anlayışlar değildir. Bilimler de bilimleri geri bırakabilir. Hatta bazı bilimlerde notasyon ve sembol sistemin hantallığı da o bilimi geri bırakır. 1840'ta Uluslararası kalkülüs toplantısında İngiliz matematikçiler e, Kara Avrupa'sındaki meslektaşların ne dediğini anlayamıyorlar. Çok geri kalmışlar. Hantal olduğu için e, e, Newton'un sistemi e, çünkü İngiltere'de yurt, de bugün Leibniz'in notaları var. bak değil şimdi mi? ben tabi konuşuyoruz pek ama şimdi biz mesela Newtonculuk diyoruz ya aslında Newtonculuk bile Newton döneminde bir Newtonculuk değil. Bugün bizim Newtonculuk dediğimiz on sekizinci ve cebirdeki gelişmeler bu hale getiriyor. Newton'a yani desen ki bak aha senin e, yaptığın anlamaz tanımaz. yani Hayır ay anlamaz çünkü o dönemde o teknikler yok. Yani bizim bugün Niftonculuk dediğimizde biraz 18. yüzyıldaki matematiğin gelişmişliğiyle çok alakalı. Ee, özellikle Fransız matematikçilerin, fizikçilerin verdiği yeni bir form var Niftonculuğa. Neyse yani matematikte bile bunu görüyorsun. Bunun mesela çok ilginçtir. Osmanlılar'da İsmail de 1791 ölümü biliyorsun. Evet. Ee, İslam dünyasındaki cebirin, notasyon ve sembol meselesini tartışırken... Arapça'nın bunu et, e, şey yaptığını engellediğini yani, Arap dilinin bazı gramer hassasiyetlerinin e, metinlerdeki cebisal notası ve sembollerin gelişmesi engellediğini söylüyor Genel Mevismar. Hmm. Dolayısıyla e, şimdi bu dillerin yani uygulamalı bilimlerin ortaya çıkması, bilimlerin fayda üretmeye başlaması, alet edevat ve benzeri şeyler ve diğer konularla birleşince e, mahalli dillerin yükselmesine neden oluyor. Rus devletin en önemli rükunlarından biri dildir malum hmm. ve latince yavaş yavaş gündemden çekiliyor. Bu öyle tabi sabahtan akşama çekilmiyor mesela. Macarlar yanlış hatırlamıyorsam 1840'a kadar resmi dilleri Latince. Macarlar. Devam et e, çünkü niye Macarca diğer Avrupa dillerine göre çok istisnai bir yerde zaten adamlar da buradan hakikaten Turancılığı kuruyorlar. <gülüyor> Turancılığı kuran Macarlar. Macar e, bilim adamları. Çünkü dil benzemiyor Hint Avrupa diline. <gülüyor> bir bakıyorlar ki e, Türkik bir dil. Tabi Türk diyemiyorlar çünkü Osmanlı var sıkıntılı. Turan kelimesini öyle geliştiriyorlar. Şehname'den alarak Tabii tabii bunların kendine göre bir arka planı var. Şimdi o açıdan e, modern bilim e, şeyin ulus bilincinin ortaya çıkmasında tek etkenleri demiyorum yanlış anlama ve yavaş yavaş o mahalli dillerin ortaya çıkması, bilimsel yeni bilimsel bilginin mahalli dillerde e, telif edilen eserlerle yazılmaya başlaması e, bir süre sonra o e, ulus devletler ortaya çıkınca e, ciddi bir katkıda bulunuyor. E tabii bir de şey yarışı var tabii. E, bilgi üretip e, nedir onun adı? Üstünlük sağlama yarışı var. Işte. Mesela bunu şeyde görüyoruz. İngilizler e, bilim sanayi devrimini özellikle buhar makinesini icat ettiklerinde Fransızların çok ciddi bir tartışması var değil mi? Niye aynı bilgi bizde var? Biz yapamadık da bunlar yaptı. Acaba kadim bir medeniyetin dilini mi çözdüler? Ve buradan hareket ederek Mısır'ı işgal edelim. Orada neler var? Bakalım diye. Buraya kadar uzanıyor. Tabi tabi iş uzanıyor. Yani Mısır'ın işgalinin altında yatan nedenleri meselesi. Yani kayıp bir medeniyet. Şöyle düşünüyorlar tabi ters V teorisi. İnsanlık belli bir dönemde çok yüksek gelişmişti. Sonra çöktü gibisinden. Böyle bir kültürü bulmak. Bu şeye kadar Hitler'e kadar devam eden bir şeydir bu. Arayış. Arayıştır tabi. E, o açıdan yeni bilginin böyle bir şeyi de var. E, ulus ulus fikrinin ortaya çıkmasında ve ulus hı hı. bilincinin gelişmesinde ciddi bir etkisi Bugün var. Artık... Bizde de böyle dikkat et bak, çok özür dilerim sözünü kestim. Mühendisâneleri kurduğumuz zaman mühendisânede biz Arapça eğitim yapmıyoruz. Arapça yabancı dile dönüşüyor. Arapça biz e, Avrupalıların latinceye yaptığı gibi klasik bir dil, ölü bir dille dönüştürüyoruz. Oradan terimler üretiyoruz ama metinleri Türkçe yazmaya başlıyoruz. Hı. Çünkü modern bilim, uygulama, mühendislik değil mi? Muhatap kitlesi kim? Ordu, özellikle birinci derecede ordu. Doğrudan, evet, doğru. doğrudan. işler. Tabi, teknik işler. Tabii, teknik işler. <gülüyor> ya biz de hep ordu zaten, bak, ordu ve bürokrasi Türk dilinin taşıyıcısıdır. Ordu ve bürokrasi. Türkçe zaten, ordu. Bir de tasavvuf. Bir de tasavvuf. E, o da hep Türkçeden gidiyor. Tasavvuf şey, nasihatnameler, halka... metinler. Ay çünkü halkla konuşacaksın ya, yani halk anlatacaksın bunu yani. Eğitim görmüş insanlar değil ki bunlar. Yo çok böyle. Önemli Türkçe şey, tasavvuf metinler bile Türkçe yazılıyor ya yani bizde. Bir de halka anlatıldığı için dilin e, imkanları da inceltiliyor ve çalıştırılıyor. Tabii, aşık Paşa demedi mi? Etkili. Her e, e, peygamber halkı, halkının dili üzerine gelir. Dolayısıyla tasavvufun böyle bir vazifesi var. E, onu Türkçe yazıyorlar. Şimdi Demek istediğim bizde bile benzer bir şey var. Biz de modern bilimi e, transfer etmeye başladığımızda buna ilişkin kurumlar kurduğumuzda Türkçe üzerinden bunu yapıyoruz hatta Türkçe bir süre sonra İran'ın ve Arap dünyasında da resmi bilim dili oluyor. Ne anlamda resmi bilim, bilim adamları burada basılan kitapları orada kullanmaya başlıyorlar. İşte sonra Arapçaya, Farsçaya tercüme ediyorlar. Yeni hmm. bilimin dili İslam dünyasında bir süre Türkçedir. İran'da da, Orta Asya'da da, Arap dünyasında da. Bu çok enteresan. E Tabii şey, Bulak matmasında basılıyor mesela İshak Hoca'nın Mecmua Ölümü Riyazisi. Türkçe bu pek çok eser orada da basılıyor Arapça da var tabii şüphesiz. Yani e o bu açıdan, hamle biz hocam bizim bir 200 yıl önce olsaydı o zaman hikaye başka olurdu. Ta, Avrupa'da da sabahtan akşam olmuyor merak etme yani o, o da üç aşağı beş yukarı bak çok ilginç bir şey söyleyeyim sana değişimler dönüşümler üç aşağı beş yukarı aynı dönemler. Problem şu orada üreticilik var çünkü sistemi onlar kurmuş üretiyorlar biz dahil olmaya çalışıyoruz ve beceriyoruz da yani merak etme. Ee, çok kısa sürede beceriyoruz. Tabii başka olaylar çıkıyor. Savaşlar ilk, özellikle e, bizim en büyük Mehmet Genç Hoca ifadesi Balkanlar ve Kafkasları kaybedip oradan büyük bir göç dalgasıyla muhatap olmamızda oraya sistemi kurarken sistem çöküyor. Yani Hı, üretim abi, yapmayan büyük bir kitleyi beslemek zorunda kalıyor. Yoksa bayağı iyi gidiyordu aslında. Yani Türk modernleşmesi başarısız bir modernleşme değil. Yani, yenilenme. Şey. Cumhuriyet'te de devam ediyor bu zaten. Geç kalmış bir modernleşme de mi değil? Ki? Değil. Değil, kesinlikle değil. Yani yeni bilimle... çünkü şöyle, orada tabii süreçlerle ortaya çıkan bir şey, sen dahil olmaya çalışıyorsun. Elbette bir fark olacak. Ama onu tartışma, anlama, onu uygulamaya çalışma, o süreci takip etme, o sürece dahil olma çok geç değil. Yani yeni bilimin ortaya çıkışının e, yol açtığı tartışmaların yani Osmanlı neydi? ülkesinde tartışılması. Yani yeni bilimin e, o bilim bütünlüğüne ulaşması zaten 1740'lardan sonra. Biraz geç kalmışız gibi hissediyorsunuz. E, Yok hemen 1750'de mühendisaneyi kuruyorsun. Hmm. Ee, biraz sonra da kuruyorsun, mühendisaneyi kuruyorsun. Ama tekrar diyorum orada süreç doğal. Sen katılmaya çalışıyorsun. Öyle anlamak kolay değil. Çok yeni bir şey olmuş orada. Ve 100 yıl içerisinde, 200 yıl içerisinde olmuş. Sen onu 10 yılda... basit, mesele basit bir kalemi bilme meselesi değil yani. Tüm metafiziği, tüm evet. yöntem değiştirmiş, kuantatif, niceliksel, mekanik, empirik. Çok yeni bir yöntem o. Orada doğal bir süreçte oluşmuş. Sen onu nasıl ki bak, İslam dünyasında bu adamlar binde tercüme yapmaya başlıyorlar. Fakat ancak 1450'den sonra anlıyorlar. Enteresan bir şey bu, evet. E tabi canım. Yani İslam Anladım. dünyasında yaptıkları matematikleri, astronomları ne zaman anladılar da katkıda bulunmaya başladılar? 1450'lerden sonra. Öyle kolay mı bu? Yani kuantum fiziğini çevirdiğin kitabı hemen anlıyor musun? Onun bir eğitimini alman lazım, uzmanlığı alman lazım. Kolay bir iş değil o tamam. yani. yani. İbn-i İsem'den başlatsan. Hayır anlamaya çalışıyor adamlar. İşte yani. o süreç. Yani şey sonra onu içselleştireceksin. Oradan sen yeni üretim yapacaksın. İslam dünyası da aynı şeyi önce tercümeleri yapıyor. Sonra üretimini yapmaya başlıyor. Gerçi çok hızlı yapıyor onu. Güçlü bir güçlü bir yapı olduğu için. Ee, o açıdan öyle kolay iş değil. Orada doğa süreçlerle ortaya çıkmış yepyeni bir zihniyet var. O zihniyeti hemen anlayacaksın da öyle kolay bir iş değil o. Ama bunu hızlı bir şekilde... Yani düşün 1830'larda... Kemliç bilim akademisinde üye olan Mehmet Emin Paşa diye bizim şey matematikçimiz var. Siyin mühendislerin kocasının oğlu. Yani meseleyi anlıyor, gidiyor, yazıyor, tez yazıyor, sunuyor. Kabul ediliyor, öyle kolay iş değil onlar ya. Yani. Evet. O açıdan e, bi, bi, modern, bilincini... modern bilimin sadece Avrupa için değil, sonra modern bilimin transfer edildiği coğrafyalardaki e, ulus bilincinin yükselmesinde de dil üzerinden. Çünkü dil bilim dili. Düşün, Cumhuriyet'teki e, şeyi, dil devrimi, harf devrimi yapıyorsun, dil devrimi yapıyorsun. Bir sürü metin üretmeye başlıyorsun. Felsefenin dilini, değil mi? E, 1955'te yazılan felsefe kitabıyla 1980'li dili bile aynı değil bizde. Anlattım mı sana? Vehbi Albin çevirdiği e, Von felsefe tarihi kendisi çeviriyor 1950'lerde. Ama 1970'lerde ikinci baskısını yapacağı zaman kendisi sadeleşti. Işte. O dönemin Türkçesi çerçevi içerisinde. Bu da işte sizin o meşhur Aa. sözünüzü sürekli benim zihnime getiriyor. Bizim başımıza gelenler gündüzün başına gelse evet, gece evet. olurdu diye. Evet, evet. Yani böyle bir akıl tutulması Yani o dil, dilin, dilin, mahalli dillerin, genel dillerin yükselmesi yeni bilgin ifade edilme ihtiyacıyla çok alakalı. Bu da ulus bilincini çok ciddi bir şekilde destekliyor. Bunun çok örneği var. Peki burada... Şimdi bugün İngilizce. Bugün u, u, u, u, uluslararası dil İngilizce ama bak dikkat et yine de e, bir direnç var. Türkiye'de bile var. Yani biz bilimsel makalemizi Türkçe yazalım, Türkçe terminoloji üretelim. Hala bunu direnenler evet. var. Bu Avrupa, kıta Avrupası'nda da var o zaman. E, Valla çok sıkıntılı oralarda. Bak biz Nazaret Dergisi'ni çıkartıyoruz. İlem e, Çin'de e, sponsorluğunda. Türkçesini çıkartıyoruz önce sonra İngilizcesini çıkartıyoruz. Bak direniyoruz biz. Hmm. Aynı dergi. Hiçbir yazı farkı yok. Önce Türkçe çıkacak sonra İngilizce Bazı dergiler İngilizce Türkçe makale birden yayınlıyorlar. Evet. Biz, biz onu sağlıklı bulmadık. Ee, Türkiye'de de belli bir iş. Ama koyverenler de var. Ya boş ver, İngilizce yazalım. Geçelim. Ya da İngilizce terimleri kullanalım ne olacak diyenler de var. Buna direnen de var. Ee, bu çatışma hala sürüyor dikkat edersin. Ya Fransızlar bile artık İngilizce yazıyor. Almanlar bile. Evet. yazıyorlar. <gülüyor> bu, bu tabi uluslararası e, lık dediğimiz bir tabir var. Bu belli bir yere kadar da meşru. Çünkü her dönemde bir e, dil ya da bir kültür dominant. Baskın bir kültür oluyor. E, sadece askeri, politik anlamda değil, kültür anlamında da baskın oluyor. Belli bir dönemde bu e, Sümerciydi, sonra Akatçı oldu, sonra Keldanici oldu, değil mi? Arapçı oldu. So, sonra Yunancı oldu, sonra Arapçı oldu. Sonra işte belli bir coğrafyada Latin'ci oldu, Fransızca oldu belli bir dönemde. Evet. E, ileride kimdir ne olacak? Amerikalılar Almanca'yı tercih etselerdi. Belki Tabii Almanca'ydı üç o, üç bugün. Üç öyle kaçırmışlar galiba. Evet. Yapılmış, üç kaçırmışlar. Yine de hocam günün en güzel haberi benim açımdan şeydi. E, Newton'un notasyonunu tercih edilmedi. Yani İngiltere'de Leibniz'in notasyonunun e, okullarda. Ama, in, ama İngilizler o konuda hala pek çok konuda arabalarının sağ olması ölçü Direniyorlar. ölçü tartı çünkü Fransızlar belirliyordu bunları. Evet. O dönemde ölçü tartı meselesinde de İngilizlerin farklı bir güzergah takip etmesi Fransızlardan bağımsız olmakla alakalı bir şey. Hmm. Çünkü uluslararası toplantılar Paris'te yapılıyordu. Bu ölçü, metri, tartı sistemlerinin e, tek biçimde hale gelmesi, orada ortak bir e, şeyin benim, benim, benimsenmesi sistemin Fransızlar organize ettiği bir şeydi. Yani İngilizler orada Fransızların altına düşmemek için böyle bir tercihte bulundular tabii ama süreçte bu kültüre dönüştü tabii tabii. Yani hmm. o o da çökmülüdür. Ee, İngilizlerle Fransızların çatışmasını yanlamak lazım. Sadece Almanlarla çatışmıyor Fransızlar. İngilizlerle çok çatışıyor. İngilizlerle çatışması daha e, sanki... Onlara çok ağır bedel ödetiyor. Yani Fransız devriminden bu yana e, Fransız... E, Siyaseti hep Anglo-Sakson manipülasyonu açıktır. Hala öyle. Ne yani. Napolyon bunu düzeltemedi? ne hale getirdiler? Evet. Mi? Milli kahraman gibi ama öyledir. Yani bu neyse siyasete girmeyelim. <gülüyor> Benim kişisel kanaatim bu böyle yani. Aa. Fransız siyaseti hala yani bu herhangi bir bağımsız karalmaya çalıştığı an Fransızlar hemen manipüle edilir. Çünkü hala onu çözemediler. Fransız devletinden bu yana. Ne yapacaklarına da karar veremediler Fransızlar bu bağlamda. Fransızlar şu anda yani Fransızlar e, Napolyon'la bir çıkış gösterdiler ama Ara bir millettir. arabi bir millet. Evet. Ne demek bu hocam? Ya Anglo-Saksonların ya e, Almanların ya Rusların yani kendi başlarına e, yön verecek bir durumda değiller. Fransızların da bu ya. Benim seviyorum böyle. Yani tarihinin döneminin en büyük e, imparatorluklarından biri Osmanlı. E, ona rapt olmuş durumdaydı. Tabii. Uzun bir Yok yıl var. Kendine ait bir perspektifi olan, siyaseti olan, kültürü olan. O yaradan çok... kurtulamamışlar ama e, sanki bugün. Dünyaya hala o eski güzel günlerin şeyiyle bakmak istiyorlar. Fransa siyasetinde bu var. Biz nasıl Osmanlı kafasından bakıyorsak onlar da öyle bakıyor. Gayet dağılın yani. Orada tek belirsiz olacağım Almanlar zannediyorum. <Gülüyor> Ee, insanların kültürleri kendilerini kolay kolay terk etmiyor hani, hani Wittgenstein için denir ya, Wittgenstein seçkin bir ailenin, seçilmiş aristokrat bir ailenin ya da Burjuva'nın çocuğu ama hep o sınıfı reddetti. Evet. Ee, Köylere yaklaştı. Köylüler de onu kabul etmedi. Arada da derede kaldı. Yani öyledir bu iş. Şimdi e, sen o geçmişteki tortular zihninde baki kalıyor. Binaları görüyorsun. Efendim tarihini okuyorsun. Bu ta şeyde o meşhur bir e, yazarları var ya Türk, Türk neydi? Siz program yaptınız o, hatta onlar. Amerikan demokrasi üzerine bir kitabı olan. Şey. E, şimdi o kitabı okuduğun zaman, şimdi unuttum bak aklını. Kitabı okuduğun zaman adamın bütün derdi Tokvil. Tokvil. Tokvil. Bütün derdi kaybedilmiş Fransız gücünün hmm. e, şeydir, arayışıdır yani. Amerika'yı üzerinden konuşuyor ama Kaybettiğini, aslında. kaybettiğini yani. anlatıyor. Bu gayet doğal bir şey yani. evet. Eyvallah, eyvallah. Yine de tabii şeydi hocam. Fransız, İngilizlerin yenilmiş olması o konuda notasyon konusunda. <gülüyor> e... Sinir rahatlattı evet, evet, evet. Pek çok konuda yenilmişlerdir. Merak etmeyesen. Eyvallah. Evet. Bu, bu anlamda bu şeyi ördü diyorsunuz siz. Dili en önemli etkenlerden bir aslında. Bunu bizim tecrübemizden çözebiliriz. Ya. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin tecrübesini dilli olan ilişkimizden. Bu anlattıklarımı temsil edebiliriz yani hiç. Bilgi, bilginin ifade edildiği dil aynı zamanda bizim e, ulus bilincimizi, millet bilincimizi de belirliyor. Çünkü o, bir, bir, ulusal olma bilmenin şartlarında bir dildir zaten. Yani Düşünün Amerika bağımsız ilan ettiği zaman İngilizce ama o İngilizceyi dönüştürmeye çalışıyor. Ben Amerika'dayken bunu dinledim kelimelerin telaffuzlarıyla oynamaya çalışıyor. Yani farklı olalım İngilizlerden. Biz Amerikalıyız. Aynı dil ama farklı olalım ve nitekim bunu becerdiler de. Aklıdan. Değil mi? Yani İsrail deneyim. kurulduğu zaman ilk yaptığı şey ölü İbranici'yi diriltmekti. Çünkü çağdaş dönemde yaşıyoruz. Bunlar özsel varlıklar değil. İleride bin yıl sonra ne olacak bilemiyoruz. Yani ulus devlet bugünkü anlamıyla ortaya çıkmış bir şey. Tarihsel bir hadise. Ve bu tarihsel hadisenin en önemli bileşeni dildir yani. Hmm. Ya yani sen şimdi Türk Birliği sağlamak adına e, Türk'ik konuşan. Yani, Türk'ik evet. ülkeninde. Ortak alfabeyi konuşuyorlar. Konuşuyorsun. Değil mi? Yani ortak bir dil, işte bir dil. Azerbaycanlı. Azerbaycanlı Azerbaycan ağzını korumak istiyor. Yani bunu bunu tartıştıklarını biliyorum ben. Evet. Yani, Türkçenin etkisini tartışıyor şu anda. Özbekistan, Azerbaycan. Dizilerle. Yani, tabii ama ediyor. hani aynı millettik, aynı şeydik. Ama orada bir dil oluşmuş. O dil onun kendi milli kimliğinin bir parçası, bir ifadesi onu korumak istiyor. Muhafaza istiyor. Hmm. Etmek istiyor. Dolayısıyla e, dikkat et işte Kazakistan, Kazakçaya geçmek istiyor. Alfabiyi değiştirmek istiyor. Bağımsız olmak, e, kendi başına kayın olmak tek başına yeterli. İlla onu dille senin e, desteklemen lazım. Dolayısıyla millet olmanın askeri kriterlerinde bir de dildir. Bu durumda şartların izin verdiği bir tabloda... Orhun yazıtlarındaki e, ye dönmek üzere bir şey de olacaktır. Bu şey devam ettiği sürece. Yani o alfabe çok önemli değil aslında bu konularda. Yani şeyde hani şekil Kiril olsun. alfabesinden dönüp e, Latin alfabesine ha, şey, döndü ya. İşte evet, evet şeyi diyorsun sen orta asladaki Türk Cumhuriyeti. Evet evet. Türk evet böyle bir arayış var ama ortak bir alfabe kuralım ya da dilleri yakınlaştıralım meselesi o açıdan önemli. Yani Özbek kimliğinin bir bileşini de Özbekçedir. Bu durumda Türkiye'nin yaşadığı kendi mahsus macerasını düşündüğümüz zaman dilimizi elimizden alanlar denebilir. Yani Türkçe'nin sadeleştirmeyle zayıflatılması Türk... Onları aşıyoruz zaten. Onlar, onlar geçmişte kaldı. O dönemin şartlarında bunlar yapıldı. Şimdi onlar aşılıyor. Yani kimse de engellemiyor. Hmm. Ee, evet, evet öyle bir macera yaşadık. Ama bu macera Cumhuriyet döneminde başlamadı. Bu ta e, Mustafa Reşit Paşa döneminde başlıyor. Tanzimatla birlikte başlıyor bu. Çünkü yavaş yavaş ulus devlet olma dedik ya e, hmm. Türkiye Cumhuriyeti demeleri II. Mahmut döneminde atılmıştır. Evet. E, bu, bu, bu işin içinde Cevdet Paşa da var merak etme. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. İlk güneş dil teorisi metni Abdülhamit'e sunulmuştur. Yani Hazreti Adem'in dili Türkçedir. Tüm dil, türk, dilerde diler Türkçeden türemiştir. Metni Abdülhamit'e sunulmuştur. Bu arayış o dönemde var ya. Yani Yo, zaten hani bir dönemi ya da bir grubu şey evet. yapmak üzere söylemiyorum. Yani alfabe değişikliğinden bu, ölçü bu, değişikliğine bu, bu, kadar bu, her şey... Bu, bu Çin'de de Japonya'da belirli olanlar da oluyor. Osmanlı'da bu, bu, bu şimdi, Bunu düzeltecek bir imkanımız var. Bunu. Geçmişi ağlamak değil de geleceği inşa etmemiz lazım. Eyvallah. O iradeyi ortaya. Evet orada ortaya orta orta korumak. Kormak. Yoksa geçmişin kavgaları bitmez. Bu şeye kadar gider. Çaldıran kavgasına, Ankara Savaşı'na herkesle kavga edersin. Ee, ne demiştik hatırla? Geçmiş savaşı kazanmak için gelecek savaş planlaması yapılmaz. Geçmiş savaşın kazananı olmaz artık. O bitti çünkü yani. Eyvallah. Geçmişe evet. ağlamak yerine... Evet. Geleceğe bakalım. Geleceği inşa edelim. Bakalım değil. Çünkü baktığımız zaman böyle yine bakarız. İnşa edelim. Bir Orada bir kafamızı yoralım yani. Ortaya bir niyet evet. koyalım. Can vaktimiz sona erdi. Öyle mi? Peki. Evet. İyi akşamlar dilerim o zaman. Önümüzdeki hafta inşallah. Görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar.